بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم والله منفعنا بالقرآن العظيم Hocanız dikun bil hayi la yamuc ebede ve defaat ankum es suu ve la el azim. Şimdi Mevlid-i Şerif ayna girdik. Allah mübarek eylesin. Amin. Mevlid Kandili'ni inşallah çekmece de Yahya Kemal çekmece mi ora? Küçük küçük çekmece halkalı tarafında Yahya Kemal Bey adlı bir salonu varmış. Orada yapacağız. İnşallah. Allah bir an evvel bir külliye nasip eylesin de Amin. E, salonlardan bizi kalas eylesin. Amin. Onunca Bursa buranın kıymetini bilsin. İstanbul'da bizim böyle bir sohbet yerimiz yok. Bizim cemaatimizden adamlar, e, ihvan'dan adamlar, kocaman sohbet yerleri var. E, onlar bile bizim sohbetimize müsaade etmediler. Ya... Yani camilere zaten müsaade etmiyorlar. Ee, bizim adamlarımız dediğimiz kişiler bile işte hocam şöyle dedi, hacım böyle dedi. Bu şekilde bahaneler ederek Allah bizi onlara da muhtaç etmesin. Bir an evvel bizim cemaat yerlerini yapacak inşallah. Ee, onların da projeleri hazırlanıyor inşallah. Efendim bunlara muhtaç olmayalım. Mehmet Ali Hoca Efendi ile buluştuk. E, baktık ki e, ajanlar ortalığı karıştırıp bizi birbirine sokarak Müslümanlara zarar vermek, cemaati bölmek istiyorlar. Dertleri de hakikat değil. Biz ilmi işlerle konuşuyoruz. Fakat onların derdi başka şeyler. Baktık bir plan var. Bu planı bozalım dedik. Hoca Efendi de tevazu yaptı. Allah razı olsun geldi. Ve bu e, zındıkların planlarını bozduk elhamdülillah. E, hocamız, abimiz, Efendimiz'in sevdiği insan, ben de biraz konuşuyorum bazı kere, yalan konuşmam ben. Hiç yalan konuşmam bak. Ama e, lafın e, anlayacak insanların, muhatapların ne anlayacağını da hesap etmem lazım. Onu da hesap etmem işte. Hesap etmek lazım. Bazı kere bir şey başka türlü anlaşılıyor. Ben şahidim, Samsun'da doçentlik yapıyordu ilahiyatta. Efendi Hazretleri telefon etti, dedi ki sen doçentliği, moçentliği bırak, profesör olacaktı. Bırak işleri dedi, gel burada medresenin başına dedi, ben şahidim buna. Ve Efendi Hazretleri'ni dinleyerek, hakikaten şimdi bakarsan profesör olmak eşiğindeki adamların hiçbiri bunu yapmaz. Efendi Hazretleri ne diyor sana, kariyer, bilmem ne, diploma falan, bu itibarlar, bunlara itibar etmedi. Bıraktı, geldi. Ben buna şahidim. Herkesin yapacağı bir şey değil. Efendi Hazretleri'nin sevdiğine de şahidim. Şimdi ben onu diğer bu ajanlarla, e, Efendi'nin hadislerini inkar edenlerle, kitabına, tefsirine hakaret edenlerle bir tutabilir miyiz şimdi? Tutamayız. Çünkü bizim için Efendi sevmesi muteber. Efendi Hazretleri sevdiği insansa bizim için bitmiş. Onun için eee güzel bir sohbet oldu, muhabbet oldu, konuşma oldu. Hüseyin Avni hoca ben daha hazır oldu. Abdülmetin hoca ben bir işi çıktı yoksa o da gelecekti. Evvelce bir toplantı daha yapmıştık, onda vardı. Şimdi e biliyorsunuz senelerdir bu sohbetleri ben tabii çok eskiden İzmir, Adapazarı, Bursa e bütün buralar yani 28 Şubat öncesi 30 senelik bir ma mazisi olan hep dönüşümlü yaptık. Birbirini ilan ederiz. Hoca ben de gelecek haftaya. O beni ilan eder. Bizim böyle nefsi işim vallahi yoktur, billahi yoktur. Nefsi işim yoktur yani. Efendim hürmette ederim, büyüklerimin elini öperim, haddimi de bilirim. Fakat hakikaten lafları o diyor sana şunu dedi, o diyor bana bunu dedi. Ya sahabe-i kiramı harp ettirdiler ya. Cemal vakası neden çıktı? Sıfın vakası neden çıktı? Koca sahabe birbirine ok attı, silah çekti ya. Bunları unutmayalım. Ha, biz sahabeden iddia mıyız, Haşa. Sahabe-i Kiram elbette hayırlıdırlar. Ama Yahudiler, münafıklar, ajanlar cirit atıyor. Yani şimdi. Merkezlerde, işte cemaatlerin ana yerlerinde her türlü insan var. E ben zaten internet açıp bakamıyorum. O bana bir haber götürüyor, öbürüne bir haber getiriyor. Şimdi tabii, baktık anlaşılmayacak bir şey yok, sıkıntılar olsa onları tahsiye ettik, düzelttik, şey yaptık. Hocaefendi fıkıh hali midir? Hiç hiç hala fıkıh hiyetiyle bazı konularda anlaşmazlık oluyordu, ben onu söylemiştim. E fakat şimdi, görüş ayrılıkları da vardır. Yani ihtilaf ümmeti rahmetün, vasiatün, ümmetimin ihtilafları geniş rahmet olur. Şimdi adam oradan fetva alamaz, o işte de zaruret olur, buradan fetva alır. Yine bir fetva almaktan dolayı ahirette kurtarır. Bu ümmetin ihtilafını da rahmet olarak görmek lazım. O da senelerdir fıkıhla uğraşan hoca efendi, senelerdir heyet yapmış, fıkıh heyeti yapmış. O da kendisi çalışıyor. Bunu da beyan etmem gerekiyor. Tefsirle ilgili birinci cidde hizmetleri oldu, hadis takırıcı ile ilgili. E sonra tabii çok meşguliyetleri oldu. Kaç yüz talebeyi başına verdiler. Onlarla uğraştı. Hala da uğraşır yani hiç üşenmez. Yani yaşına göre e, tabii benden sağlıklı maşallah e, hala hiç üşenmeden talebeye gider. 5 kişiye bir şey okutur. 3 kişiye bir şey okutur. Yani ayaklarına gider. Ders verir. Şimdi bu bunlar emeklerdir. Emekler edilmez Böyle nevzuhur yeni çıkmış. Şeceresi olmayan. Aslı belli olmayan, sarı cübbeyi takaraktan, Efendinin yanında resim çektirerekten, e, ben devarım hesabı yapıp, ileriki projeleri düşünen insanlarla Tali Hoca Efendi'yi bir tutmamız mümkün değildir. Ben bunu söylüyorum. Meşguliyetlerinden sonrası şey, tefsirde de bulunamadı çünkü o zaman böyle imkanlar yok. Her dakika fırt gel, zırt git, zor. Allah Teala hizmetlerinizi aynı meşgul eylesin. Benim ee, o içine büyüklük onda kalsın ya kaldı tevazu etti geldi ben de elimden gelen hürmeti izzet itibarı gösterdim bundan dolayı hepiniz de memnun olun Hacı Fikret Efendi de bu işte teşvikçi oldu Allah ondan da razı olsun biz Hüseyin Avni Hoca onu dedi siz birbirinize ok atmadınız dedi değil mi nereden ok atacağız dedi, dedi silah çektiniz mi yok kılıçla vurdunuz mu e, yok e dedi sahabe-i kiram'da neler oldu dedi ama hepsi hidayet üzere hepsi istikamet üzere hepsi Rasulullah'ın etrafında cennette olacak mı dedi Olacak o zaman siz de dedi biz de dedi efendimizin etrafına kenetlenelim bu ajanlara fırsat vermeyelim dedi Doğru mu dedi Doğru. Tamam Allah ondan da razı olsun Hüseyin Hoca'mızdan Evet iyi niyetli olanlar çok yani az kaldı nefis katmıyor menfaat katmıyor, ya ben ağlayacağım diyor burada diyor, o da altmış yaşında. Ya ben ağlayacağım diyor, beni bırakın diyor, ya hocam mübarek diyorum, ağlama sen diyorum. Ya elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim, ya mübarek zaten biz... O da zannediyor ki bizi kucaklaşmıyoruz, ya dedim senden evvel biz kucaklaştık, zannetti ki bir sıkıntı var, ya öyle şey olur mu? Öyle konuşturuyoruz, e sonra bir görüşsek ne yapıyoruz? Sarılıyoruz, kucaklaşıyoruz, ben öyle bir şey değil, o da yapmaz. Ben de yapmam. Allah ondan da razı olsun. Benden de olsun mu? Olsun. Amin. Amin de. Mübarek adam. Ona da kuvvetli amin deyin. Bana da kuvvetli amin deyin. Amin. amin. Hepimizden Allah razı olsun. Amin. amin. Sizlerden de razı olsun. Amin. amin. En büyük şey Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu da bu işi de böyle inşallah bir büyük fitneyi daha atlatmış olduk diyelim. E, görüyorsunuz zaten bütün oyunlar cemaatlerin üstünde oynanmak suretiyle zaten FETÖ'nün belası da hala kalkmamış FETÖ'nün fitnesinden kurtulamadık e şimdi o darbe bitti ekonomik bir darbe geldi memleket yangın yerine döndü dolar almış başını 360'ları görmüş değil mi? 3.60'ları görmüş euro kalkmış efendim 4'e gidiyor e, memleket perişan Halep orada yanıyor. 300.000 kişi ekmeksiz, aç, ilaçsız, öldü ölecek. Şia'nın tehlikesi altında, Nusayri Esed'in bombaları altında çoluk çocuk ölüyor. Myanmar orada yanıyor. Efendim, bütün dünya Müslümanları baskı altında. Bizim burada birbirimizle uğraşmamız layık olmaz. Ama bazı şeyler işte beyan edilmek icap ediyor, ediyorum. Ondan vazgeçmiş değilim. Ha efendi hazretlerinin dergisi deyip de sen orada efendinin görüşlerini inkar edersen, efendi hazretlerinin yazdığı hadisleri reddedersen, e bunları tabii kabul etmemiz, bunlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Çünkü bu itikadi meseledir. Burada efendi hazretlerinin yolunun bozulma projesi var. Burada Fatih'in boşaltılma projesi var. Efendi Hazretleri'nin vefatından sonraki hazırlıklar projesi var. Burada dış güçlerin projeleri var. Buna ne hoca alet olmuş ne ben alet olmuşum. Bizim öyle bir işimiz yok ki. Ama böyle planlar yapanlar ve görüyorsunuz sahada uygulayanlar var. Ve efendinin yanına efendim dolandırıcıları sokmuşlar. efendim En öne oturtmuşlar. Bu adam efendinin heyetidir dedikleri adamlar. 3 trilyon konyayı dolandırmışlar falan. E bunları söylemek icap ediyor. Çünkü bu Burada da şimdi yeni bir piyasa oluşup, insanlarından borç alacaklar, para toplayacaklar, dolandırılacak, kesin yani bu. E burada Müslümanlara diyoruz ki, bak, bu adam efendi yanında resmi var diye inanmayın. Çünkü bak, Konya'dan bu kadar Müslüman, yandım Allah diye bizi arıyor. İşte Hocaefendiler de gittiler, ilgilendi vesaire. Bunlar ayrı konu, bunları birbirinden ayırdık değil mi? Bunları birbirinden ayırdık. Bizim meselemiz, Mehmet Ali Hocaefendi gibi, Abdülmetin Hocaefendi gibi, Efendi bağlı oldukları sabit olan, bu kapıya hizmetleri geçmiş olan ve tabi burada bir birkaç Mustafa Özçim Şef'e ben hiç konuşmuyorum zaten. Yani onlar, hepsimiz biriz. Bütün bu hoca efendiler olarak insanların namaza başlatan, oruca başlatan, kötü yoldan döndüren hocalar olarak konuyu konuşuyoruz. Ama bunlar asla asları belli olmayan, hoca olmayan, niyetleri belli olmayan, sadece efendinin yanında görüntü vermek suretiyle Efendı Hazretleri hakkında projeler yapıp istismar edenlerle bizim alakamız yoktur. Bu ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Öyle midir? E bunları da takdirinize bırakıyorum. Akıllı insanlarsınız, çok uyanık insanlarsınız. Bundan dolayı yanılmayacağınızı ümit ediyorum. E şimdi onlar uğraşıyorlarmış. İşte benim babamın hakkında bir şeyler hazırlama. Efendim adam, 85 yaşta adam, 25 sene evvel borçlanmış da. Bilmem ne. Hiç alakası yok. Ben şahidim o böyle bir borcu yok. O adamın işte borcu varmış diye bilmem ne. Ya adam zaten iflas etmiş. İflas ettiğinden beri bir tane dairesi bile yok. Bir kuruş malı yok. Bir şey yok. Üstündeki cübbesini bile ben verdim yani. Hiçbir sesi kalmamış. E böyle bir adamla 85 yaşına uğraşma. Orada bir planlar, projeler. Allah başlarına çevirsin. Belalarıyla uğraştırsın. Ondan sonra bunu kim tutar, kim yutar ya? Adam babamın yanında dolandırdı. Babam geldi. Babam da iyi niyetli adam. Geldi caminin kapısına vurdu. Babama ayağından kurşunladı. İsmailia'ya girerken. Bu kabaz adamın şimdi onu çıkartacak. Ya bunu çıkartsan ne olur? Bu adam haklı, dürüst bir adam olsa cami kapısında adamı vurur mu? <gülüyor> yani böyle bir katilleri, dolandırıcıları, canileri, eşkıyayı, almışlar oraya mafyaları. Adamlar Maalesef. Allah Efendi Hazretleri'ni halâs ile ya Rabbi. Amin. Amin. Halâs Bu bir imtihandır. Efendi Hazretlerimizin immetiyle kurtulacağız inşallah. Bu bir imtihandır. Bunlara da uyanık olalım. Bu imtihanlarda sizler âgâh e, olursunuz. En vakte çıktığı zaman zaten Hoca Efendi bunları demişti. Zaten hep ben önceden diyorum değil mi? Önceden diyorum, sonra siz duyunca acaba demeyin diye. Acaba demesin çünkü bizim özümüz belli, sözümüz belli, hayatta yalanım yok, yanlışım yok demiyorum. Yanlışım yok demiyorum, masum değilim. Hayatta bilerek kasıtlı yalanım yok. Ne dersem doğru. Yalan ayrı bir şey yani, yalan Müslümanla bağdaşmayan bir şey. Günahkar olabilirim, yalan söylemem yani. Cemaat-i hiç yalan hayatta bu kürsüler... Ee, siz bize ayet-hadis dinlemeye geliyorsunuz. Önemli konularımız var. Bunlarla sizi de meşgul etmek istemiyoruz. Ama böyle bir fitne döneminden geçiyoruz. Allah Teala bu imtihanı da kazanmayı bize nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretleri cemaatini bölünmekten muhafaza eylesin. Efendimiz Hazretlerimizi başımızda daim eylesin. Amin. Ve bu surette bu medreselerin, faaliyetlerinin hizmetlerin devamını müessere eylesin. Amin. Amin. Ajanlara fırsat verme. Ya Rabbele Amin. Amin. Şimdi... Ercan Efendi onu diyor, yani burada da onlar tabi dernekleri var, herkes her yerde hizmetler ediyor. Efendi Hazretlerinin nuru bereketiyle binden fazla belki dernek var, binden fazla. Yani o kadar hizmet var ki sizin bildiğiniz gibi değil, dünyanın her yerinde. E şimdi tabii bunları istemeyenler var, bu cemaati gözden düşürmek isteyenler var, e, hasımları var, e, çekemeyenleri var. E, daha 30 sene, 40 sene evvel, ne 30'u Kırktan fazla, ben çocuktum. daha o zaman BBC Çarşamba Cemaatı diyordu, BBC İngiliz'in. Biz çocuktuk yani. E, bu Çarşamba cemaati tabii orada patrikanenin olması, ekümenik projelerin olması, öbür halkı bir şekilde sökmek kolay. 10 liralık mala 20 lira verirsin, herkes satar. Ama tabii burada bir medreseler olması, bu cemaatın olması birilerini rahatsız ediyor. Ekümenik projesiyle sur içini, Vatikan misali, müstakil bir devlet yapmak isteyen patrikhane, biliyorsunuz Vatikan'la da barıştılar. Papa da geldi, halbuki araları açık iki, ayrı iki e, kilise, yani birbirlerinden kanlı bıçaklı kiliseler, barışarak Papa da gelip patrikhaneyi ziyaret etmek suretiyle uluslararası bir boyut kazandırdı. Ve ondan beri bu devam ediyor. Sur içini almak istiyorlar, satmak istiyorlar. E bu adamlar da millete, cemaate gidip diyor ki, Fatih'teki binalarınızı satın. Niye satın? Efendi Hazretleri karşıya geldi. Ya Efendi Hazretleri karşıya geldi diye, Efendi, efendim oksijene ihtiyacı oldu, ormana yakın oldu vesaire. E sen şimdi, Efendi dedi mi ki sana, Fatih'teki dairelerinizi satın da gelin? Hiç böyle bir şey Efendi dedi mi? E demedi. E şimdi, Fatih'teki daireleri satın demenin ne manası var? Müslümanlar burayı satsın ne olsun? Patrikhane mi alsan? Onun için burada oyunlar var, büyük dolaplar dönüyor ama Allah bozacak, iptal edecek Allah Rabbim bu projeleri. Fatih yine, Suriçi yine o kadar sahabe-i kiramın etrafında, civarında bulunduğu, içerisinde binlerce ulemanın, evliyanın metfun bulunduğu civarında, Efendim surların dibinde bu kadar sahabe, bu kadar tabiayin yatıyor binlerce, surların dibi hep şu hedea dolu. E şimdi böyle bir kutsal mekan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fethini müjdelediği bir mekan değil mi? Yeniden Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyor. Yeniden Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyor. Bundan dolayı hepimiz uyanık olacağız. Fatih'teki sur içindeki hizmetlerin devamı için fedakarlıklar yapacağız. Fedakarlıklar yapacağız. Ve bu oyunları bozacağız inşallah. Efendim. E, Efendim de Rabbim bir an önce mescidine yade eylesin. Amin. Çünkü arada bir bile teşrif etse ne olur? İnsanlar şenlik olur. Mamur olur. Yollar her taraf dolar taşar. Ve böylece sur içinde ne olur? Canlılık olur. Taze bir kan gelmiş olur. Ama senelerdir bu yaptırılmıyor. Farkındasınız değil mi? Senelerdir bunu yaptırılmaması da dikkatimizi çekiyor tabii değil mi? 13'ündür ki Allah Teala Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bu konuda hangi sebepler varsa kalk eylesin ne maniler varsa izale eylesin Amin. <gülüyor> Allah'ım salli ala Muhammedin ve alâ aleyhissalem bi'e Onu diyordum Ercan ben. lafını da oradan oraya geçiyorum. Yani şimdi bonsai kullanan çocuklar yavrularımızdan, gençlerimizden uyuşturucu haplara daha yüksek seviyedeki uyuşturuculara da esrar, eroin, afyon, neyse her türlü var. Bunlara müptela olanları kurtarmaya uğraşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Siz de destekçileri olun Bursa'daki cemaat olarak. Yani diyor artık köprülerin altlarında, yolların kenarlarında bir de bakarsın donmuş ölmüş. Donmuş ölmüş. Bir nesli mahvetmek için Efendim böyle uğraşıyor bu gavurlar. Ee, bütün dünyanın gavuru, Müslümanın çocuğunu zehirlemek için. E bunların çoğu da, çoğu değil belki hepsi de imanlı çocuklar. Ama kapılıyorlar, onu alıştırıldıktan sonra bırakamıyorlar. İrade meselesi, herkes o iradeyi gösteremiyor. Allah yardım eylesin onlara da. Yani geçen bir hafız yavrumuzu kaybettik biliyor musunuz? Hafız Küçüklüğü, çocukluğu, benim çocuklarla arkadaşlık etmiş hafız bir yavrumuzu maalesef annesinin acısız yani imanlı, Kur'anlı, ibadetli yani hafızlık yapmış bir yavrumuz bu meseleden kurtaramadı yani vefat etti. Onun için bu kadar büyük tehlikeler altında neslimiz, soyumuz yani doğuruyoruz evlendik doğuruyoruz ne olacak çoluğumuz çocuğumuz torunlarımız, yani bizim daha da göremediğimiz, ulaşamayacağımız, bizden sonra gelenlerin durumu ne olacak bu memlekette? Yani bu kadar büyük sorunlar ve tehlikelerle e, uğraşıyoruz. Bu dernekler bu faaliyetleri gösteriyor. derde Kıyamder'de İstanbul'da, Kıyamder'den Allah razı olsun, o kadar dergahlar açtı, 46 tane dergahlar açtı. O kadar insanlara ulaşıyorlar, sokaktaki çoluk çocuğu alıyorlar, Kimse uğraşmaz, anası babası uğraşmaz sabahlara kadar onun lafını dinleyecek, sözünü dinleyecek, derdini çekecek. Çünkü kendinden geçmiş yani baygın, aygın vaziyetlerde. Kimse anası babası atıyor ya. Bu vaziyette bu gençleri kurtarmak için nice gençleri kurtardıklarına ben şahidim. Bursa'da da bu hacıhan efendi bu faaliyetleri yürüttüğünü duydum. Geçenlerde duydum daha. Ben de tam haberim yoktu. Yani burada hepimiz Elimizden ne geliyor, bize ne düşüyor? Bunları sormak lazım, araştırmak lazım ve bu neslin kurtulması için, işte bir sohbete getiriyorsun, adam bir sohbette dönüş yapıyor. E işte medreselere gelen bütün o talebelere soruyorlar, sen nereden geldin? Çünkü hocanın sohbetine gittim, oradan hidayet buldum. Bir hocaefendi yine anlatıyor. Ya diyor, kot pantollu kadın diyor, kot pantol, başı açık. İzmir gibi yerde geldi diyor. Diyor ki tarikat dersi bana öğretin de zikir yapacağım. O biz de biraz şaşırdık diyor. Nereden sen bunu evesettiri cüppeli hoca'yı dinledim, geldim. Öbürü efendim genç delikanlılar gençliklerinin baharında herkes efendim Barda pavyonda gezerken maddi imkanları da varken gelip medresede talebe olup yatılı kalmak kolay bir şey değil. Çok zor bir imtihan. Ama bu sohbetlerin bereketiyle, bu teşviklerin bereketiyle nice insanlar kurtuldular ve binlerce hoca yetişti, binlerce. Ben sohbete başladığım 40 sene geçti. 40 sene var rahat. Bu 40 senede yani teşvik yani buradan adam hidayet buluyor. İçkiyi bırakan var, zinayı bırakan var, tesettüre giren var, medreseye giden var ve bunlardan şu anda binlerce diyorum bak. Bin, bin demiyorum bak. İyi biliyorum çünkü, ocağı biliyorum. Binlerce hoca yetişti. Şu an Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinde insanlara rehberlik ediyorlar. Kur'an zikir öğretiyorlar yani. Bu bize yetmez mi? Onun için bu meclisleri sürdürmek lazım. Sohbetlere devam etmek lazım. Allah yolunda adım atmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini sevdirmek lazım. Çünkü bir yerde hidayet kalmadı. İlahiyatlarda Mutezile fikirleri hakim. Birçok hoca geçinenler Allah'ın kaderinin, ilminin inkar eden duruma geldi. Ayetleri artık inanmayan, bu da böyle olur mu diyen ilahiyatta hocalar var. Hadisleri zaten toptan inkar ediyorlar. E, hal böyle olan bir zamanda bizim tabii gücümüzü toparlayıp içimizdeki kısır çekişmelerden sıyrılıp inşallah halka hizmete döndürmemiz lazım. Allah bizde bunu nasip müesser eylesin. Bizleri bu işte muvaffak eylesin. Biz ne kadar iyi niyetli olsak da kötü niyetliler bazen zarar verebiliyorlar, sıkıntı yapabiliyorlar. Uyanık olursak oyunları bozarız. Allah Teala sizleri de bizleri de ümmetin, cemaatin zararına olan şeyleri konuşmaktan yapmaktan muhafaza eylesin. Ehli sünnetin ümmetimize faydalı olacak, şahsımıza, ailemize başta olmak üzere, vatana, millete faydalı olacak, hizmetlerle uğraşacak bol vakitler, boş vakitler, bol rızıklar, bereketler ihsan eylesin. Amin. Allah'ım salli ala ve Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sellem. Şimdi sizi göreyim diye gözlüğü takmıştım. Şimdi kitabı göreyim diye çıkarıyorum. Evet. Bu mübarek ayda Kâinatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak teşrif etti. Şeref verdi. Nur verdi. Bereketler yağdı üzerimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece, doğduğu ay, doğduğu yıl. Ve bu bereket ve rahmet bize kaldı. Eseri üzerimizde baki kaldı. Ve bu eserle bugüne kadar Müslüman olarak geldik elhamdülillah. Ve bu rahmet bereketiyle Kıyamete kadar nesillerimizden Allah, Müslümanlar yaratacak inşallah. Ona inşallah diye diyebiliyorum. Tabi dua edebiliriz. Ya Rabbi, Habib'in hürmetine şu mevlid ayı hürmetine rahmetellil alemin hürmetine ki alemlere rahmet olmuş. Bizim de bizden gelecek nesillerimizi de o rahmetten mahrum eyleme ya Rabbel alemin. Amin Allah. Bizlerden kafirler, facirler, münafıklar, fasıklar halkeyleme ya Rabbel alemin. Zerremizi parçamızı cehenneme nasip eyleme ya Allah <gülüyor> belasını. Amin. Allahum salli ala selem Muhammed. Ve ali ali ve sahabe selem. Biz bu ayda biliyorsunuz Mevlidi Şerif kıraat ediyoruz. Geçen bizim hanede yaptık elhamdülillah bereket oldu. Bu perşembe inşallah saat 7'den sonra mescitte yapacağım. Yani perşembe sohbetten evvel Mevlidi Şerif inşallah. Canlı izlenebilir o. Canlı verecekler inşallah. Televizyondan da izleyebilirsiniz. Artık herkes gelemez ki. Ama berekettir. Evinize o berekettir. Ama ben size zaten bunu beyan ediyorum. Allah Allah. Bu yeni baskı böyle mi oldu? Bu yeni baskı mıymış? Bende de eski baskılar vardı güzel. Kağıtı güzel yapın dedim. Biraz ben hapisten çıkınca biraz bütçe dar oldu. Bütçe dar olunca kağıt da biraz şey oldu hamur oldu. Şimdi kağıtlar yine döndü, şamua oldu. Elhamdülillah. Ne gülüyorsunuz? Mübarek adam. Mevzu ortada yani. Evet. E ne yapacağız? Kitabı basacak halimiz yok. Para mı varız? Hapişten çıktık, enkaz, enkaza kaldık. Toparladık yeniden. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Dergiye destek ver, vermeniz, kitaplara destek vermeniz, bu radyoların, televizyonların, hizmetlerin devamı ve bu hidayetin bütün dünyaya ulaşmasına vesile oluyor. Şimdi bütün Azerbaycan beni Türkiye'den fazla tanıyor. Türkmenistan Türkiye'den fazla tanıyor. Özbekistan'da bu kadar insan dönüyor. Çin'de bile Hacı Kamil abi geçen Çin'deydi. Çinli, karı koca Çinli beni izliyor. Bulmuşlar bir Türk, ona da diyorlarmış ne diyor bize anlat. Çünkü Lale Gül Çin'e de ulaşıyor. E siz bu işleri boş mu görüyorsunuz ya? Bu hizmetlere darbe vurmak istedikleri için bu oyunları ikide bir bizi bozmaya uğraşıyorlar. Onun için siz Allah için alın, okuyun. O burada, mucize yani. Şimdi bu çok güzel basmışsınız, eğer yenisi bu tamam bakayım da çünkü o yayın evi değişti, toana basmış, tamam. Bu yeni baskı, bu bende de yok, bunu ben eve götürebilirim. <gülüyor> tabii haklarını helal ederlerse telefon ederim yine ben diyorum ben kitap aldım hakkınızı helal yani <gülüyor> öyle de olmaz aslında da bana diyorlar sen alma hakkın var On için öyle yapıyorum siz öyle yapmayın gördüğünüz kitabı götürürken telefon edip de hakkını helal edeceğim abi sizin evden kitabı aşırdım olur mu ya yani hemen bir yanlış fetva çıkabilir kitap hırsızlığı caizdir derler yok böyle bir şey ya ama böyle bir fetva veriyorlar eskiden ya kitap ırsızlığı caiz olur mu ya? Çaldığın kitaptan, okuduğun duadan hayır gelir mi ya? <gülüyor> Müslüman kul hakkı en büyük mesele. Benim hani bir te'lif hakkım olduğu için demek istiyorum. Bana şu kadar kitap alma hakkı veriyorlar yani. E, te'lif, yazlar olduğum için. Efendim, şimdi buradan sayfa 5 sağ tarafta bu Mevlid-i Nebi Efendimiz sallallahu doğduğu ev. Şu anda o doğduğu evin yeri bu. Mekke'de her yeri yıktılar. Allah burayı yıktırmadı Vehhabilere. İnşallah yıkamazlar. Bu mübarek Hane-i Saadet'in e, resmi var. Şu dağ var arkasında. Dağdaki bütün o binanın hepsi yıkıldı. Bir tek bu kaldı. Mubarek kapıdan girdiğin zaman hemen sağdaki odada tam doğduğu oda. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu Mevlid-i Nebi kitabı kitabı. İmam Berzenci Hazretleri'nin Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ee, mevlidi ile alakalı, siyeri ile alakalı Arapça bir eserdir. Arapça bir mevlidi şerift. Türkçe mevlidi de biliyorsunuz. Sizin Bursa'da yatan kim yazdı? Süleyman Çelebi kattesallahu hazretleri yazdı. O da çok büyük bir mevlittir. Çok büyük mevlittir. Onu da okusanız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhaniyeti hazır olur. Ama biz tabi Arapça okumayı da tercih ediyoruz. Arada da çok salavat-ı şerifeler geçiyor. Burada bu kitabın sağ tarafından başladığın zaman bir de Mevlid'in duası var. Bunu da hiç yapmıyoruz. 157. sayfede Mevlid'i okuduktan sonra bak unutuyoruz. Bana da hatırlatırsınız. Mevlid Kıraat kitabı 157'de. Mevlid duası var. Arapça duası vardır. Bu duayı da okumakta çok fazilet vardır. Bunlar hadis diyor muyum ben şimdi? Aman ha! Bu sifir falan her şeyi hadis zannediyormuş ya. Ben hadis dedi mi şimdi? Bunlar alimlerimizin, velilerimizin rivayetleridir. Şimdi sağ taraftan başlıyor, beşinci sayfadan gidiyor. Bu mübarek kitabın içerisinde Mevlid babında tasnif edilen bazı meşhur kitaplar Resulullah sallallahu aleyhi ve doğumu ile ilgili hangi kitaplar yazılmış? Meşhur alimlerimizden mevlit yazmışlar. Bu mesela 9. sayfede. Burada kaç tane eser yaz, yazılmış? Kim yazmış diyelim? Ahmet bin Maad el Endelusi Hazretleri yazmış. 550 senesinde. Hicri vefatı 550 Anladım. 900 sene evvel. Ondan sonra İmam İbnü'l Cevzi Hazretleri yazmış. Vefatı 597'de. Ondan sonra İbrahim Ömer el Caburi Hazretleri yazmış. Böyle madde madde madde Mevlid hakkında eser yazan başlıca yani sayısı çoktur da 22 tane alim yazılmış. En son işte 100 sene evvel vefat eden Evliyanın Reisi Yusufun Ebahanî Hazretleri peygamber aşığı sallallahu aleyhi ve sellem hayatını ömrünü met eden kitaplar yazmaya vakfetmiş. Çok büyük bir velidir. Sırf onun kabrini bulmak için Lübnan'a gittim, ziyaret ettim. O biraz onu örnek aldım ben. İnşallah bana da onun gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ölmeden çok kitaplar yazmak mevla nasip eylesin. Farkındaysanız da çok bu işe önem veririm ve yazarım da. Baya bir, her sene mevlitte de adağım var. Bir kitap çıkarıyorum zaten. Sene de bir zaten artık yaşarsam garanti inşallah. Allah aklımı muhafaza eylesin. Amin. Gözlerimi, böbreklerimi, huzurlarımı muhafaza eylesin de Amin. beni bu hizmetten mahrum eylemesin. Amin. Amin. Ondan sonra mevlit kutlamalarının tarihi süreci hangi senelerde başladı, hangi alimler hazır bulundu, hangi komutanlar, hangi padişahlar Kökbörü Hazretleri yani hükümdarlardan, e, o da Türklerdendir. Bu Türklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmetleri, tazimleri çoktur. Bu mübarek padişah hakkında da burada sayfa 14 15'te güzel malumat vardır. Bu zat Ebu Said Kökbörü Erbil hükümdarı. Nerenin hükümdarıymış? Erbil hükümdarı. Salahaddin Eyyubi'yi duydunuz ya. Onun kayınbiraderi. Kayınbiraderi. Bu mübarek neler yapıyormuş, neler yapıyormuş, neler yapıyormuş. 5 <gülüyor> bin baş pişmiş koyun, 10 bin tavuk, 100 tane 100 bin tabak yemek, 30 bin sahan helva. Tabii ben de er, Erbil hükümdar olsam ya, yapardım da. Ben ancak lokum dağıtabiliyorum. atabiliyorum. Mevlid gecesi lokumlarınız hazır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şerifinin yıkandığı suyla yapılıyor o lokumlar hepsi. Direkt. Bir de üzerine mevlid okundu, çift dikiş oldu. Yani öyle bir bereketi diyor, yiyen içen diyor, af olmadan hazmetmez diyor yani. <gülüyor> af olmadan, hazmedene kadar Allah'a affeder diyor. Alimler böyle söylüyor. Benim kaynaklarım var. Mevlüt gecesi dağıtacağız inşallah. İstanbul'a gelenlere tabii. Siz de diyorsunuz ki Hoca efendi, birkaç bin tane lokum da Bursa'ya niye getirmedin? Doğru söylüyorsunuz. Ama telefon etmediniz. <gülüyor> Bana ne? Bak samimi söylüyorum yapardım. Kapıda güzel bir hediye dağıtabilirdik. Ercan Efendi aramıyor kim bari hiç ilgilenmiyor. O da diyor millet uyuşturucudan ölüyor diyor. Ben seni lokumlarınla mı uğraşacağım diyor. O da haklı yani. <gülüyor> Ama bir daha telefon ederseniz e şimdi inşallah ben bir daha ne zaman geleceğim inşallah? Yok. N Noel gecesi geleceğim. Gelir misiniz? Zaten kaçmanız lazım bir tarafa. Buraya kaçacaksınız. Sokakta kalan yandık. He? Millette getireceksiniz inşallah. Ha? Bir kişiyi kurtaralım. Saat 12'deki eğlencelerden. Çünkü buradan zaten onda 11'de çıkar. O feyizle de geçer yani. <gülüyor> Birka birkaç saat abdest tutar benim sohbetimde çıkanlara. Onun için 31 Aralık ne gece sene rastlıyor? Cumartesi Pazara rastlıyor. Çok sevindim. Çünkü pazar olsaydı, pazartesi ne yapacaktı bunlar? Tatil edecekti. Şarapçılar da onun için iyi içecektiler. Nasıl olsa iş yok pazartesi diye. Herif zaten ertesi gün ikindi de ayılıyor. 13'ünde hükümet izin veriyor şey yani. Hükümetlerken rejim diyelim rejim. Rejim böyle gelmiş yani. Hristiyan'ın yılbaşısını tatil ediyor ertesi günü iyice içsin efendim Ondan sonra sabaha ayılamaz, hatta özel polisler görevlendiriliyorlar sarhoşların arabalarını çekmek için değil mi? Evet. Durum bu. Allah kurtarsın bu memleketi bu beladan. Mevlit gecelerini tatil etmeyi nasip eylesin. Amin. Esas bayram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif bayramıdır yahu. Döner inşallah. Bu hesaplar dönecek inşallah. Zaten bağırıp çağıranların korkusu da ondan ya, evet. dönecek diye korkuyorlar. Yani korktuklarından kurtulamayacaklar inşallah. Çünkü biz hakkı söylüyoruz, biz onların hidatini istiyoruz. İçip sızıp da bir tarafa vurup da köşeyi dönemeyip de boğazın efendim e, denizlerinde sularında sarhoş olarak ölmelerini istemiyoruz gençlerimizi. Bu itibarla e, 31 Aralık saat. Yatsı namazında burada olun inşallah. Ertesi günde zaten sizin için de uyuyor pazar olması hasebiyle, sorun yok. Gelirsiniz dönersiniz inşallah. Bu mübarek zat başlattı. Bu mevlid merasimlerini. yani şunu demek istiyorum. Çok büyük bir padişah idi. Her sene mevlid kutlamalarına 300 bin dinar harcama yapardı. İslam aleminin her cihetinden alimleri getirirdi. Büyük bir kervan saray yaptırdı misafirler için. Her sene yüz bin dinar oranın bakımını harcardı. Ve alimlere derdi ki, her sene Mevlid ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir kitap yazın getirin. Hanginizin kitabını daha çok beğenirsem ona çok hediye var. Teşvik iyi midir teşvik? Teşvik çok iyi. Şimdi bize teşvik eden var mı? He? Yetkililerden şuradan buradan bir kişi ya hoca efendi şunu yap bakalım şöyle bir eser hazırla der miler? demezler teşvik olmayınca bu işler yürür mü? yürümez e çünkü niye? yürür, Allah yürütür ayrı dava ama şimdi adam kardeşim adam büyük alim yaz hoca efendi bu eseri ya yazacak da ne yiyecek bu adam? e bunu sen bakımını üstlen bu adam da hizmet etsin işte eski padişahlar ne yaparlardı? Teşvik yaparlar. Yaz hanginizin siyer, tarih, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı daha çok ulema heyetinde tercih görürsen onu ödüllendireceğim. İyi bir şey değil mi? Öyle yapar. Frenk kavurları Müslümanları esir alırlardı. O bir kere Frenk kavurlarından çok esir aldı. Yavrular dediler bu esirleri salar mısın? Dedi 100 bin dinara salarım. 100 bin dinar altın para aldı. Yüz bin. O parayı da bu Mevlid'de yazılan kitapların efendim istihsahı çoğaltılması vesairesi hakkında harcadı. Her sene Mekke'nin, Medine'nin su şebekelerinin bakımı için 30 bin dinar harcama yapardı. Gizlice verdiği sadakelerin haddi hesabı yoktu. Kendisine gelince beş kuruşa, beş dirhem gümüş para, beş dirhem etmeyen kalın bir kumaş giyerdi. Zaten ipek giymez. Hanımı dedi ki padişahımız dedi yani dünyaya bu kadar hizmetler yapıyorsun da kendine de bir elbise alsana dedi. Dedi ki ben 5 tiremlik fistan giyerim, kalan parayı sadaka veririm. Pahalı elbise giyip de fakirin miskini mahrum bırakmaktan daha hayırlıdır derdi. Tabi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve e hürmet ve tazim ancak kime nasip olur? Böyle takva sahibi mütevazi hükümdarlara nasip olur. Allah'ım kabrini nur eyle ya Rabbi. Evet Ebu Said Kökberi Hazretleri rahmetullahi aleyhi rahmeten vasit. Şimdi burada... 17. sayfada ne anlatıyor? Artık siz okuyacaksınız. Ben başlıklarını söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pazartesi gecesinin sabahında yani imsak vakti doğ. İmsaka yakın. Bunun hikmeti nedir? Niye pazartesi? Pazartesi onun için mevlit okumanın çok fazileti var. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gecelerde mevlit okumanın çok farklı fazileti var. Neden? Saatine denk geldiği için. O gece oldu peki niçin pazartesi? 17 18. sayfeler bunu anlatıyor. Merak etmiyor musunuz? Pazartesinin bir fazileti var herhalde değil mi? Olmaz oğlum. Mevlüt kutlamaların hükmü. Şimdi Vehhabiler mevlüt kutlamaya karşıdırlar öyle mi? Mekke'de Medine'de mevlüt kutlamalarını eskiden basarlardı. Bu ara duymuyorum ama hep gizli yapıyorlar. Gizli yapıyorlar ya da Yani diyeyim sana güçlü aileler Güçlü aileler yaparsa falan karışamıyorlar Nerede bir güçsüz gariban bulsa Suud vatandaşı olmayan Afganlı, Pakistanlı Onlar bir yerde mevlit yapsalar hemen Mekke Medine'de baskın olur Ve onları içeri atarlar Çünkü mevlit onlarda yasak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü gitti onun için onun doğduğunun gününün bir önemi yok. Derler. Biz öyle der miyiz? E tabi. Düzgün Müslümansınız da onun için. Mevlüt kutlamaları caiz midir, değil midir? Hükmü nedir? Burada 19. sayfeden başlıyor. Bu rivayetler devam ediyor. Yani burayı okuyun. Çok güzel deliller vardır. Efendim. Bir defa allah Teala bize buyuruyor. Estaizüllah bishmüllah. Kul bifadlillahi ve bir rahmetihi febizalike fel yefrahû ve khayrun mimmâ yecmaûn. Habibim şöyle. Benim lütuflarım var onlara. Benim acımam var onlara. İyiliklerim var üzerlerinde. Sevineceklerse, bayram yapacaklarsa, kutlama yapacaklarsa ferah o demektir. Ferah Arapçada ferah sevinç, şurur, bayram, kutlama demektir. Yani düğün salonlarına bile ferah salonu diyorlar Arapçada. Ferah niye? Sevinç salonu yani bayram, düğün kutlama. Allah Teala buyuruyor ki: "Benim kullarım hiç sevinmesinler mi?" Bayram etmesinler mi? Neşelenmesinler mi? Birbirini tebrik etmesinler mi? Etsinler. Ama neyle etsinler? Hristiyanların Noel'iyle değil. Kafirlerin bayramlarıyla değil. Anneler günü, babalar günü, kocalar günü, karılar günü, sevgililer günü, manyaklar günü, deliler günleriyle değil. Azizlerin, papazların, hahamların, zındıkların tayin ettiği Efendim ortaya koyduğu şirk merasimleriyle değil, sevinecekler mi? Benim fazlım yok mu onlara? Var, nedir o? Ramazan bayramı gecesi, kurban bayramı gecesi günü, Ramazan bayramı günleri, kurban bayramı günleri, ben onlarda sevinmelerine, hatta efendim bazı oyunlara değil mi? Bayrama mahsus özelliklere, makamlı şeyler böyle söylemelerine karşı geliyor muyum? Gelmiyorum. Habibü sallallahu aleyhi ve selleme de bunu beyan ediyorum, bildiriyorum. İki kız çocuğu namelerle makamlar söylüyordu değil mi? Hazreti Ebu Bekir girdi, radıyallahu anh Ayşe Hanım'ın evine dedi. Ne yapıyorsunuz ya dedi. Resulullah'ın evinde ne biçim şeyler söylüyorsunuz? Türkü çığırıyorsunuz dedi. <gülüyor> efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem görmedi orada. Halbuki Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem yüzünü duvara dönmüş, başına da bir şey örtmüş, dinliyordu. Döndü, yaz sıttık." dedi. "Lekullü kavlun eydün feza Her toplumun bir bayramı vardır. Bu mübarek de bizim bayramımızdır. Bırak söylesinler." dedi. Şenlik olsun bayramda, değil mi? Bayramda da gidip matem mi tutacağız? E şimdi, ama bizim bayramımız yok mu? Var. Deli her gün bayram. Sana ne ya? <gülüyor> Akıllıysan iki tane bayramımız var. Ondan sonra Allah'ın fazlı bayramları var. Rahmeti var. Rahmeti kim? Allah'ın bize acıdığının en büyük eseri, tezahürü kimle zahir oldu? Muhammed Mustafa Ali. Sallallahu teala. Onun için... Benim rahmetimle sevinebilirler. Bu ayetten daha büyük delil olabilir mi? Öbür ayeti de eklediğin zaman Estaiz billah ve ma biraz onu tefsir edeceğim kısa. İlla rahmete. Habibim biz seni hiçbir şey olsun diye göndermedik. Ya ancak rahmet olasın diye. Acımamızın göstergesi ol olasın diye. Kime? Lil alemin. Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet nazil olmamıştır. Hiçbir peygamber. Peygamber rahmet olur ümmetine, rahmet olur cemaatine, rahmet olur kavmine, kabilesine, olur ailesine, sahabesine. Ama alemlere rahmet olan bir tek Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmetellil alemindir Mustafa, hem şefi'i ulmiznibiindir Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Âlemlere rahmeti biraz konuşacağım sonra. Dersimin başında okuduğum Ateceller itibarıyla. Ama bu ayet ne diyor? Sevineceklerse ancak neyle sevinirler? Benim fazlık öremim, bayramlarım var. Ramazan ve Kurban bayram. Bir de benim rahmetim var. Onunla sevinebilirler. Ben o rahmetimi onlara gönderdim. E şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın en büyük rahmeti ise allah Teala da rahmetimle sevinsinler diye bize emrediyorsa, bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişini kutlamamız, gelişinden sevinçe boğulmamız, meşru şekilde tebrikler yapmamız, ikramlar yapmamız ne sakıncası var? He? Niye Mevlid'den dolayı bir İslami kuruluş çalışanlarına bugüne kadar ben duymadım. Siz duydunuz mu? Duydunuz mu? Hristiyanların Noel'i geldiğinde yılbaşı hediyesi adı altında promosyonlar, ikramiyeler, bu kadar Müslümanlar belki yapmıyorsa bile bu kadar insan bunu yapıyor. Gündeme gelmiş bu. Bir Müslüman iş adamı çıkıp da yanında çalışan üç kişiye, beş kişiye veya 500 kişiye o kadar zengin İslami tüccarlar var. Birisi niye benim peygamberim doğdu bugün de, sallallahu aleyhi ve alemlere rahmet oldu şeref verdi Allah'ım bana emrediyor sevinin bayram edin diye ben de bu bayramı sizlerle paylaşmak üzere efendim artık bir çuval erzak mıdır hani insanlara veya neyse bir değerli yani onların yiyebilecek içebilecek şekilden olsun bir ikramiye maksadıyla veya bir paket içinde bazı hediyeler olmak suretiyle bu işçilerine hediye ettiğini duymadık. Bu bundan sonra başlasın inşallah. Siz benim iki tane yanımda adam var demeyin. Birden ikiden başlayın. Bu duyulacak, yayılacak. Allah'ımız sevinmemizi emrediyor. Sevinmenin tezahürü nedir? Sen mutlu olduğun zaman ne yaparsın? Gelene gidene çay çorba ikram edersin. En cimri adam bile bakarsın kesenin ağzını açmış. Hayrola Hacı abi derler, senden de hiç böyle bir şeyler rastlamamıştık falan. Ya der işte bugün, torunum oldu falan. Öyle mi? Çok aşırı nekesler ona da bakmaz da, ayrı dava. Öyle cimriler var ki, ne torun olsa bir şey çıkar. He? Canı çıksa yağı çıkmaz, hiç. Öyle cimriler var, Allah bizi muhafaza eylesin. Ama insanlar bunları tebrik malzemesi yapıyor. E senin torunun olmasından daha büyük bir iş değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğması? Nasıl yapacağız şimdi? Hani canımızdan çok seviyorduk? Kendi meselelerimizde bu kadar ilgi alaka kuruyoruz. Niye Kainat Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem? Hiç ilgilenmiyoruz Mevlid ayıyla. Mevlid ayı geldi, kaçı oldu, haberimiz yok. Ben demesem hiç kimse de konuşmuyor bu işleri. E zaten Diyanet çevirmiş nereye? Nisan ayına sabitlemiş. Aynı dinler arası, diyalogcuların yaptığı gibi. Ya Allah'ın dini günleri gökteki ay hesabıyla devam eder. Ramazan, ocağa sabitlenir mi? Kurban, Şubat'a sabitlenir mi? Ama biliyorsunuz, canataklı teklif etti. Canataklı teklif etti. Dedi ki, ya dedi, ne güzel işte dedi. Mevlidin İsa'na Nisan'a sabitlediniz, şu Ramazan'ı da Şubat'a sabitleseniz ya dedi. O da zannediyor ki Şubat 28 çekince oruçta 28'e düşer. <gülüyor> Ulan Şubat her sene 28 çıkıyor. Gökteki ay ya 29 ya 30 çıkıyor. Onun onunla ne alakası var? Yani İslam'ı değiştirmek isteyen adamlara tam bir malzeme olmak üzere Diyanet Nisan'a sabitlemiş. Var mı böyle bir şey ya? E biz bir hafta kutlamak istiyoruz. E burada da mevlüt haftası var bir ay kutlayalım gel. Her ay şereflensin bundan. Yaza da gelsin, güze de gelsin, kışa da gelsin. Ramazan gelmiyor mu? Kurban gelmiyor mu? Sen niye değiştiriyorsun 1400 senelik kutlamayı? Bu tabii dinler arası diyaloğun FETÖ'nün projeleriydi bunlar. O zaman Diyanet'te FETÖ çok ağırlıktaydı. Şimdi de ne olduğu belli değil. Kripto FETÖ'ler mevcuttur. Şimdi de ne olduğu belli değil. Hiçbir yere güvenip de burada FETÖ yok diye zannetmeyin. Yanı başınızda olabilir. Allah bu memleketten tam manasıyla izale eylesin. Amin. Eserini bırakma Amin bunlar Yahudiden de beter. Evet, Mossad diyorsun. Mossad'a bunlar pabucunu ters giydirir ya. Siay var ya CIA. O FETÖ CIA'ya bir proje verse siay var ya halt eder. Bayanasını anasını der ya. Yahu şeytan demedi mi ki Öyle hocalar çıktı ben emekliye ayrıldım. i̇mam <gülüyor> Imam Rabbani anlatmıyorum mektubatta 400 sene evvel. Bak bunu kimse yapamıyor. Yine din adamı kılığında hoca çıkıyor yapıyor. Çünkü vaaz ederek saptırıyor. Vaaz ederek saptırıyor. Ayet hadis okuyarak saptırıyor. Adam papaz çıksa bu millete anlatsa kim dinler ya? Ama sarık taktığı zaman kürsüye çıktığı zaman vaaz miler bunları bu adamı pendik merkezde fatih cami merkezde süleymaniye'de yeni camide cuma hutbelerinde ettirmiyorlar mıydı ettiriyorlar onlar da diyorlar ki hoca zannettik e tamam e gelinen noktada bak seni ne hale getirdi ama sinyalleri önceden verdi mi verdi biz bile 8 sene evvel 9 sene evvel anladık bas bas bağırmaya başladık e yani bu sinyaller alınmıştı şirke gittikleri. Ama ondan sonra bizi hapse attılar, başımıza etmediklerini bırakmadılar, kimse de sahip çıkmadılar. Ya yani cemaat için konuşmuyorum, yetkililer için konuşuyorum. Bu durumda biz de ezildik kaldık. Ama Allah mazlumun hakkını zalimlerden alıyor elhamdülillah. Benim evlerimi basan bütün polisler içeride. Savcılar, hakimler, kimisi içeride, kimisi dışarıda, firarda böyle bana kanunun hükmünü uygulamaya çalışan efendim zındıklar şimdi kendileri hukuka teslim olmuyorlar. Çünkü neden? Adamlar hukuk adamı değil. Adamlar dış güçlerin adamı. E bir bela kalkıyor inşallah. Bu da da temizlenecek inşallah. Evet. Şimdi benim rahmetimle sevinsinler. Bu emir size ne anlatıyor işte? Mevlid kutlamalarının meşru olduğunun en büyük delili bu mudur? Bu dur. Sen diyorsun ki benim bir torunum oldu o ceven veya oğlum oldu. Olsun Allah mübarek yapsın. Sevinebilir miyim? Sevinebilirsin. Yemek verebilir miyim? Verebilirsin. Hediye dağıtabilir miyim? Dağıtabilirsin. Var mı gayrimeşru bir şey? He? Peki Resulullah doğdu diye yaptığın zaman niye gayrimeşru oluyor? Bu Vahabilerin... Usturanın ağzına sürülecek kadar akılları yok ya. Ya bunu kendi çocuğuna yapıyorsun da Resulullah doğmuş Allah aleyhi ve sellem. Ha. Ben Allah'ımın emrine bakarım. <gülüyor> İnsanların yığdıkları maldan, mülkten daha hayırlıdır. Benim fazla rahmetim. Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem bizim için daha büyük rahmettir ve kurtarıcıdır. Yoksa çocuklarımız mı, mallarımız mı, mülklerimiz mi, fabrikalarımız mı? O zaman Mevla buyuruyor, benim rahmetim daha hayırlıdır, benim rahmetimden istifade etsinler. Edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi bu ben size geçiyorum burada. Burada başka şeyler yazıyor. Okuyacaksınız inşallah. Ya kitabın zaten Arapça tarafını okuyup Türkçe tarafı da geldim sarana kadar biraz da varmış. Maşallah. 162 sayfa. 162 sayfa size ne eder? 2-3 saatte okursunuz belki. He? Hadi bir hafta veriyorum size. Haftaya kadar Mevlid kıraatı bitecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Doğumuna sevindiğimizi Göstermek için Ne yapacağız? Gazete mi okuyalım sevinmek için? Hangi gazeteyi okuyalım? Hepsi hadisleri inkar ediyor Sağcıları hadisleri inkar ediyor Takit gazetesinden Her gün bir yazar Değil mi? Ortalığı bozar Berbat ediyor Daha bu hafta açıkladım Mehdi hakkındaki bütün hadisler uydurmadı dedi. Çıktı gitti adam Hiçbir ilmi de yok Hiçbir ilmi de yok onun için İslami matbuat bile hadisleri inkar ettiriyor yahu. Hangi zamana geldik? Geçen yine Akıdin bir sayfasında ne yazmıştı? Eyüp Sultan'daki mezarda yazan hadis-i şerif için ne dedi? Bu hezeyandan dedi bu mezarlığı kurtar. İbni Kemal Paşa'nın ta İbni Kemal Paşa için adam... Bu alim değil diyor, paşa diyor ya. Ya sen İbn Kemal Paşa'nın Yavuz Sultan Selim'in Şeyhül İslamı olduğunu bile bilmeyecek kadar kültürsüz bir adamsın. İbn Kemal Paşa paşa değildi ki. Şeyhül İslam'dı. Çünkü babası paşaydı. İbn Kemal demek Kemal Paşa'nın oğlu demek. Adam orada paşayı görüyor, ibni'nin de ne olduğunu anlamıyor. Adam diyor ki bu paşa diyor ya. Bu adam İslami gazetede sayfa hazırlıyor. Bunlar okunur mu ya? Ondan sonra hadis-i şerif için diyor ki bu yandan mezarlığı kurtarın. Ben de dedim ki bu gazeteyi bu adamdan kurtarın. <gülüyor> Adamın adını da bulamadık. O sayfayı kim hazırlıyor ya? Sayfayı kesmişim yarısından. Uçaktar rastladım. Okuduğumdan değil. Uçakta bakıyorum şimdi. Ne okuyayım? Spor haberlerimi okuyayım. He? Gazete verelim mi hoca efendi? E ver. Niye? Akit ver diyorum uğraşacağım ya. Ya ben öbür hürriyeti ne yapayım? de hadisleri inkar etmiş. E, hürriyet zaten toptan hepsini inkar etmiş. Be. Hürriyete reddiye mi yapılır ya? <gülüyor> reddiye sen hep niye akitle uğraşıyorsun? Ya Müslüman'ın evine bu giriyor. ondan uğraşıyor. Kimse hürriyet gazetesinden fetva almaz. Ama akit gazetesinde yazanı bir hoca zanneder. Öyle mi? Zaten cahilim diyen hiç yok. Hepsi internet hocası olmuş. Google' açıyor. Konuyla ilgili iki yanlış bilgi topluyor. Orada yazıyı kaleme alıyor. Bir kitap açmaz. Bir kaynak bakmaz. Ya bir adam İbni Kemal Paşa'ya paşaydı der mi ya? Bu ne demektir biliyor musun? Koyun Abdurrahman Çelebi demektir keçiye yani. Bu kadar farklı bir şey. Paşa nerede? Şeyhul İslam nerede ya? Yavuzlar beğenmiş, Şeyhülislam İslam yapmış, ayağının, atının ayağından sıçrayan çamuru, kaftanının üzerinde bereket yapmış, mezarının üstüne koydurmuş. Bu kadar büyük allame-i cihan, bu Şeyhülislamlarla İslamlarla dünyayı fethettiler. Yavuz Selim'in sekiz senelik saltanatında fethettiği yerleri uçakla gezemeden ölürsün gidersin. Uçakla gezemeden, uçakla gezemezsin. Bu adamlar bu kadar bereket bulmuşlar. Neden? Hadis şeriflere iman ederek. Sen ne yaptın? O hadis zayıf. Bu hadis şu. Şu rivayet bu. Abdülkadir Geylani kim? İmamı Gazali hadis bilmez. Ebu Bekir Sifir böyle söylüyor. İmamı Gazali hadiste zayıf diyor. Ya İmam Gazali hucrül İslam olmuş. Onu mu dinleyeceğim? Ceketli pantolonlu adamları mı dinleyeceğim? Öyle miş? Şimdi arkadaş İmam Gazali nasıl hadiste zayıf olur ya? Allame Cihan ya dünyada öyle alim bir daha gelmedi. İmam Gazali'den sonra bir tane öyle alim gelmedi bak. İlimde gelmedi. Ha İmam Rabbani daha büyük evliya. Ayrı dava. İlimde İmam Gazali gibi gelmedi. Zaten İmam Rabbani de ondan almıyor mu mektubatta? İmam Gazali diyor şuna kafir dedi bu böyledir şöyle ona dedi onu kabul ediyor. Hucce'tul İslam yani vallahi imanın şartına bir altıncı şeyi İslam'ın şartına altıncıyı eklemişler Biliyor musun? Ben ekleme. Ne eklerim ne çıkarırım Ama ekleyenler de sordum ya Nasıl altıncıyı ekliyorsunuz ya Demiş ki nedir? Demiş ki haddini bilmek demiş Baktım hakikaten haddini bilmeyince Zaten İslam'ın beş şartı da gidiyor Onun için haddini bilmek Hariçten diyelim Beşi altı yapmayalım Hariçten Hepsini bağlayan bir şart yani Hepsini bağlayan bir şart. Haddinizi bilin ya. Kaç sene okudunuz ya. İlminiz ne ya? Böyle Arapça harfleriyle yani. Elif B, T, F harfleriyle. Bir yazı yazıyor ya. Kitapta bir yazıyorsunuz? Bu yazı ne olabilir? Bu yazı kaç dilden olabilir? Elif B ile yazılan bir satır, iki satır, Mısra, Beyt, Şiir. Kaç dilden olabilir? He? Atış serbest. <gülüyor> Var mı artırak? Kardeşim, üç dilden olabilir. Osmanlıca, Arapça, Farsça. Eğer, şimdi bu adamların önüne bu yazıyı koysan, vallahi... Arapça mı, Farsça mı, Osmanlıca mı diyemez. Hangi dilden olduğunu bilemez. Ecelü menfilaz bunlar. Üç nokta olursa altta veya üstte. Arapça olabilir mi? He? Niye olamıyor ya? He? Ne olabilir o zaman? He? Başka? Farsça olabilir. Arapçada çe var mı Çe? P var mı? Yok lan, nerede P var? <gülüyor> 29'u 30 ettin. <gülüyor> Efendim, Farsça'da var. Osmanlıca'da Farsça'dan kelimeler ve Arapça'dan kelimeler birlikte mevcut olduğu için, öyle mi? Bazı Osmanlı zamanında Osmanlıcayı iyi bilip Arapça bilmeyenler vardı, biliyor musunuz? Hem de bolca bulundu. O da Osmanlıca'yı ne yapmaya çalışıyor? Arapçayı Osmanlıca okumaya çalışıyor. O da çuvallıyor tabii ki. Mesela en necatü fıssıtkı. Fıssıtkı. Doğruluk, kurtuluş doğruluktadır. Hadi şerim. Şimdi o da onu okuyamayınca Osmanlıca biliyor ama. Sen şimdi ikisini de bilmiyorsun. Böyle bakıyorsun. Trene bakar gibi. Allah. Allah. O da şimdi Osmanlıca biliyor ya Yediremiyor tabii Hemen okumaya çalışıyor Nasıl okuyor onu? Elenecete fıstık <gülüyor> Çünkü fıstık kıyı fıstık okunmaya şahit <gülüyor> Fıstık oldu fıstık Yani Bu adamlar samimi söylüyorum Elenecete fıstık bile okuyamaz Çünkü onu da okuyabilmesi için Biraz Osmanlıca bilmesi lazım yani. Halbuki orada en Necati Fıstık yazıyor. Fakat nasıl bu hadisler uydurmadır diye biliyor? Evsultan mezarlığında Osmanlı döneminde yazılmış hadislere nasıl hezeyan diye biliyor? Ne cahil zamana kaldık ya. Ne olur biraz ilim tahsil edin de hep ben uğraşmayayım. Biraz da siz uğraşın ya. He? Bunlarla uğraşın kardeşim. Böyle bir şey olmaz ya. Önüne gelen yazar olamaz ya. Yazıyorsan yaz. Ne ciysen onu yaz. sen ekonomisten, ekonomisten ekonomiden bahset. Mühendis Mimar sen köprüden bahset. E sen niye hadis şeyine giriyorsun? İlmin yok. Herkes hoca olmaya meraklı. Herkes. Ne kadar cahil varsa. Bir kişi kendine mühendis dedirttirmeye uğraşan görmedim Doktor dedirtmeye uğraşan görmedin. Mimar dedirtmeye uğraşan görmedin. Herkese bakıyorum, hele bizim cemaatta, sarığı da biraz büyük sarınca. Yahu, Mehmet abi diyor, niye ben abi diyorsun diyor. Ne diyeceğim sana diyor. Hoca diyeceğim diyor. Ya kardeşim sen hoca değilsin diyor. Ama diyor millet bana hoca diyor diyor. Ya kardeşim hoca diyorsa ben sana hoca diyemem diyor ya. İlmin yok. Ama bizim cemaatta özellikle benim yanıma gelenlerde de çok var. Bir kısa zaman sonra bakıyorum ek, ekine hoca eklemiş. Ya kardeşim sen bana ne özeniyorsun ya? Benim anam ağlamış hoca olana kadar. Anam beni göremeden öldü ya. Anam beni senede kaç kere görüyordu acaba? Yedi yaşımdan beri, beş yaşımdan beri. Yani sen nasıl hoca oluyorsun emeksiz ya? Kolay mıdır yani bu işler? Allah'a reva değil. Hoca derseler size... Ben hoca değilim kardeşim deyin. Ya niye diyeyim şimdi? Ben ona hoca de demedim ki. O kendiliğinden dedi. Ben niye diyeyim de bozayım şimdi bu meseleyi? Kardeşim bak sen ki ben hoca değilim kardeşim. Bana, abi diyebilirsin büyüksem, kardeşim diyebilirsin, orta yaş, seviyensem. He, bana hoca deme, bunu deyin. Bunu demezseniz yaptığınız bütün yanlışlıkları o adamlar fetva zanneder. Ve bu hoca da böyle yapıyordu der. Ondan sonra senin abdest almana bakar, senin yeme şekline bakar, yaptığın her işi kitapta görmüşsün zanneder. Yani bu iş yüklü bir iş, ağır bir iş. Mevlid gecesine bayram gecesi denilmesi, evet, Mevlit gecesi bayramdır, ya, Allah Allah, Mevlit gecesi bayram, Pazarı pazartesiye bağlayan geceler, bu itibarla haftalık bayram, Rabiül geceler, daha kuvvetli bayram, bu senede Mevlüt gecesi nereye çattı? Pazartesi gecesine çattı. Her sene çatmaz. 12. gece, günü 12 yani, 11'in akşamı, 12. gece ne gecesi? Pazartesi gecesi. Ve böylece bayramlar üst üste geldi değil mi? Ne diyor şair? Ya leynetel isneynimada safahat yumnake min şerefin eşemme ve min gına kullu'l-leyâli'l-bîb fiddünyâ leha nesebun ileyke fe ente miftâhussana felkadr vel a'yâdu velmi'râcü min ne okuduk şimdi? He? Şiir okuduk ha sakın sadakallahu lazım falan demeyin. Ya Rabbel alemi millet acayip oldu ya. Hakikaten kandırmak çok kolay. İki Arapça şey okursan sadakallahu lazım desen adam yutar ya. La havle ve la kuvvete illa Adam hanımını kandırdı ya, bu da cahil. Diğer hanımına gitti mi, gitmedi mi orada bir karıştırdı meseleyi. Kadın da dedi ki nereden geliyorsun, merden geliyorsun? Adam da Müslüman adam tabii. Adam dedi nereden geliyorum ya işte? Bir şey yok falan. Ya dedi kuslun var mı, yok mu falan kontrol ediyor. Eskiden her yerde <gülüyor> banyo yok yani. Bu da gelmiş evinde kusül <gülüyor> ya dedi. Dedi ben inanmıyorum, sen dedi kuslun yok herhalde dedi. E dedi, yahu ya şudur bu, ne yapacak? Hanımıyla şimdi kavga mı edecek? Bir ayet oku bakayım dedi. O da bir şiir okudu. Kadın dedi, sadakallahülazim dedi. <gülüyor> Mesele kapanmıştır dedi. Ama adam şimdi Arapçayı bir okuyorsun, sonu da denk gelince. <gülüyor> Cahillik kadar rezillik yoktur. Bu rezaleti kendinize reva görmeyin. Başlayın bir ucundan Arapçanın. Ne buyuruyor? Ey pazartesi gecesi, o senin elinin ne güzel kokusu var, ne büyük bereketi var. Dünyada ne kadar beyaz geceler, yani ihtifalli, kutlamalı geceler varsa, hepsinin soyu sana dayanıyor. Bütün mübarek gecelerin soyu nereye çıkıyormuş? Pazartesi gecesine çıkıyor. Sen şerefin anahtarı olmuşsun. Neden? Neden? İki tane bayram gecesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeseydi olacaklar mıydı? Kadir gecesi olacak mıydı? Miraç gecesi olacak mıydı? Evet. Onun için diyoruz. Ey pazartesi gecesi, mevlid gecesi, bütün mübarek geceler senin hasenatından bazılarıdır. Bu sene de tam pazarı pazartesiye bağlayana çattı. İnşallah Ercan Efendi otobüsleri kaldırır. İstanbul'a gelin. 10 bin kişilik salon var. Gelirsiniz inşallah. şar Şerif sularınızı da alırsınız. Lokumlarınızı da alırsınız inşallah. Alamayan Ercan Efendi'nin hesabını sorsun. O benden alır. Alır. Yeter inşallah. Herkese yeter. Para var mı? He? Yahu bana yanmaz kefen sattı diyenlerin e Resulullah'ın saçının suyunu sattı diyenlerin satmak için tesis kurdu diyenlerin Allah belasını versin. Amin. İki yakalarını bir araya getirmesin. Amin. Böyle bir kitapsızlık olur mu ya? Allah Allah. Gelin bakın on binlerce dağıtılacak bedava. On binlerce. İnşallah. Ondan sonra geldik. Mevlid ayının ve Mevlid gecesinin faziletleri. Sayfa 32'de. Okuyacaksınız değil mi? Evet. Bu çok büyük geceler, büyük bayramlar ya. Ne diyor? Lehaze'ş-şerif'il İslam fadlun fe menkabatun tafuku ale'ş-şuhuri fe bihi ve ve ma'nan fi rabi'in fi rabi'in فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ Bu ayın diğer aylardan üstünlüğü var. Hiçbir ay buna yetişemez. Bunda doğan gibi bir peygamber daha doğmadı hiçbir ayda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle mucizeler görülmedi hiçbir değiş hiçbir ayda. Efendimizin doğduğu gece neler zuhur et? O mevlüt gecesi anlatacağım. Teferruatıyla inşallah. Ya Ya Kemal Salonu'nda inşallah. Dergimizin başında da Lale Gül dergimizin bu ayki sayısının başındaki yazımı da buna ayırdım. Mutlaka okuyun. Orada bir özet yaptım. Bütün manayı topladım. Bahar içinde, bahar içinde, bahar. Nur üstüne, nur üstüne, nur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu sene Rabi'ül hangi aya gelmiş? Nisan ayına gelmiş. Nisan ayı bahar mı? Bahar. Rabbi'ül evvel zaten ismi bahardan almış. Rabbi'ye bahar demek. bahar. Rabbi'ye. O da on diyor. Bahar içinde, bahar içinde, bahar nur üstüne, nur üstüne nur. Hepsi birbirinden farklı ayetler ve alametler. E ya ne diyor İmam Bulsiri Hazretleri Kaddesallâhı Kaside-i Bürdede aralarda kaside Bürde sahibi de kaside Bürde de değil bu. Nerede bu? Kaside hemziyede. Sonları hemze ile biten, hepsi hemzeyle biten 500 küsur beyit yazmış. Hep efendimizi met ediyor. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Mevlid gecesi dine öyle bir şurur ve sevinç geldi ki diyor. Vehbin kızı Amine valide Kainat Efendisi'ni doğurduğu zaman öyle bir mertebe kazandı ki hiçbir kadın kazanamadı. Çünkü o kavmine neyi getirdi? Kendisinden önce Bakire Meryem'in getirdiği İsa'dan daha üstününü getirdi. Allah Allah Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu bütün peygamberlerden üstün. Kendisi üstün çünkü. Annesinin getirdiği de onun annesinin getirdiğinden üstün öyle mi? Hangi anaya nasip olmuş? Ya. Rabbim kabrini nur Ve habiler ona da kafir diyor. Peygamberimizin annesi babası cehennemlik diyor. Bunun için koca kitap hazırladım. Kaç senedir basamadım. Yetiştiremedim ya. Bana edin seneye ya. Necatül Valideyn. Anne babanın kurtulduğuna dair 700-800 sayfa deliller yazdım. Benim de kurtuluşuma vesile olsun diye yazdım ama nasip olursa basacağım inşallah baya uğraşıyorum çok kitabım var yarım kaldı ne yapayım vaktim yok oraya git buraya git o geliyor bu geliyor evet o mevlidi şerif ki onun gecesiyle günüyle alemler nur'a gark oldu bir başka aşık ne demiş Hadi rabbî unetâ bil bişriyeb tezimû لِأَجْلِ طَاهَا الَّذ۪ي بِاللّٰهِ اَعْتَصِمُوا خَيْرُ لَنَامِ حَب۪يبُ اللّٰهِ شَافِعُنَا خَيْثُنْ وَعَوْنٌ لَهُ الْإِحْسَانُ وَالْكَرَمُوا Bu bir bahardır ki, gülerek, tebessüm ederek geldi. O Taha ve Yasin isimlerinin sahibi olan ve Allah'a sarılan Muhammed Mustafa için geldi. Bu mübarek ayda bize Allah'ın sevgilisi şefaatçımız Seyyidül Fakr-ı Alem kainat geldi. Öyle bir bereket, rahmet, medet, imdat, ihsan ve kerem geldi. Yani her şey bu rebûl ayının 12. gecesi İstneyn gecesinde geldi. Bu sene de 12. gece pazartesi'ye denk geldi. Biraz da farklı kutlarız inşallah. Evet, ya Kabe sevindi, Kabe sevincinden secdeye kapandı, taşları dökülmeden geri kalktı. Kabe sevindi, alemler sevindi, melekler sevindi, felekler sevindi, nura kork oldu. doldu ol saatte ol sultanı deyin, nura kork oldu semavat zemin ya. Sen ne diyorsun? Ne diyor alimler? 24 tane delil koymuşlar. Bu 24 delille ispat ediyorlar. 20 yön, 20. 20 cihetten ispat etmişler. Ne ispat etmişler? Ve Leyletul Mevlidi indil ulema efdal min Leyletel Kadri gecesi müstün, Kadir gecesimizdir. Alimler demişler ki 20 delille ispat ediyoruz. Mevlid gecesi üstün. Niye? Ya o olmasa o olmuyordu kardeşim. Sebep, sebep, sebep. Ondan sonra Mevlüt okumanın ve okutmanın faziletleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan Evliyaullah'tan bizzat görüştü. Tabi Muhittin İbn Arabi Hazretleri çok görüşüyordu. İmam Suyut'u görüşüyordu. Birçok Evliyaullah görüşüyordu. Ebul hasan i Şazeli çok görüyordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden hiç kaybolmaz diyordu kaç yüz sene sonra. Eee Ebu Abbas Mürşid halifesi İbn Ataillah İskenderi'nin şeyhi düşün. İbn Ataillah yetiştirmiş. O ne diyordu? Bir an Resulullah'a kaybetsem, gözümün önünden gitse kendimi mürtet sayarım. Ne makamlar sahipleri var, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le manevi alemde görüşüp hadis alınır mı? He? Biz bunu kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Evliyaullah kabul ediyor mu? Ediyor. E, İmam Suyuti de kabul ediyor, İmam Zebeidi de kabul ediyor, hadis alimleri de kabul ediyor. Kim kabul etmezse bizim onlarla alakamız yoktur. Biz işimize bakarız. Mesela burada bir tane misal veriyor. Seyyid Ahmed İbn Ali el-Kudeymi Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le uyanık halde buluşurdu. rüyada değil. Uyanık halde buluşurdu. Bir kere dedik ya Resulallah, bu gayri Müslüm hadis dolu, hadis kitapları hadis dolu, hep arada kaç tane vasıta var, ben senden kaç, kaç yüz sene sonra geldim. Ne olacak? Bana bir hadis-i şerif söyle de, senden vasıtasız rivayet edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben sana üç tane hadis-i şerif vereyim, vasıtasız. Biz bunu kabul ediyoruz. Yusuf'un Ebhani Hazretleri, Cevahirül ül Bihar isimli kitabında bunu zikrediyor. Daha da burada başka kaynaklar var. Efendi Hazretleri bu hadisi kabul etti. Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi Medine'de öğrendi, duydu. Ondan sonra geldi Fikri Hoca'ya dedi ki bunu yaz. Fikri Hoca hattattır. Eski İmam İsmail Han, emekli. O hatt ile yazdı. O kağıdı çoğalttık. Bütün dedi ilk bana dağıtalım dedi. Efendi Hazretleri'nin hadislere inancı nasıl? Şimdi yanındakilerin durumu ne? Hadislere uydurma diyorlar. Allah Allah! Allah muhafaza Ya Rab. Şimdi bu hadisi söylemiyorum Çünkü burada Çok güzel meseleler var Sayfa 52'de O kadar vaktim yok Sayfa 52'de bunu Efendim Okursunuz Üç hadis öğreteyim sana dedi Bir tanesi de içilecek bir meşşeyle ilgili Önemli bir mesele Onları Detayına girmeyelim Mevlid okumanın, okutmanın faziletleri. Ne buyuruyor? Evliya Allah'tan bir Soslu Efendimiz'i gördü. Senin mevlidini okusak okutsak sevap olur mu ya Resulallah? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Mevlidime tazim, hürmet edene kıyamet günü şefaatçi olacağım. Ve menem fe kadira men fi mevlidi. Benim mevlidim okusun okutusun diye bir kuruş harcama yapsa, ut gibi altından bir dağ Allah'a yoluna vermiş gibidir. Kitaplarda arasanız bulabilir misiniz? Senetli olarak hadis isnadıyla bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Ama Evliya Allah bunu keşifte görüştüler aldılar. Kabul eder misiniz? Efendimiz kabul ediyordu. Biz de kabul ediyoruz bu rivayetleri. Kaynakları kitaplarda olduğu için. Ben Rasulullah gördüm bana böyle buyurdu dedim mi bense? Uyanıkkeni boş ver ben de zaten ayakta uyuyorum da. Ayakta da olsa uyuyorum. Uyurken gördüm de bir şey söyledi bana. Dedim misin? Niye demedim? Vuku bulmadı da onun için. Mümkün mü? Ama vuku yok. Ne yapacağız şimdi? He bir şey söylese bana rüyamda beni alakadar ediyorsa bir şey size niye diyeyim? Ama millete söyle. İnana ana söylersin. Şu kadar zikredin. Ne var bunda? Öyle mi? Mevli'de çok tazim edin, değer verin. Onun için, burada da ilimler var. Bu sayfaların hepsi okuyacaksınız. Bundan dolayı, evet. Arif-i Billah İbni Musa Hazretleri bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle 17 kere buluştu. Bir gecede. Allah Allah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, buyurduk onu, adı halife. Ya halife dedi. La temell minna. Benden usandın mı dedi. Çok geldim gittim sana. Yorulma sakın dedi. Aman ya Resulallah nasıl yorulurum senden? Dedi fakat ma'te evliya bi Evliyanın çoğu bizi bir kere görme hasretiyle öldü gittiler. Sana bu ikram olursa kıymetini bil dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Rufai Hazretleri biliyorsunuz mübarek eli kabri şerifinden çıktı değil mi? Abdülkadir Geylani'nin de bulunduğu 50 bin kişinin izdiham yapıp kaç kişinin öldüğü tarihi bir vakada sene 555 olacak. Ahmed Rufa Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri şerifinin yanında selam verip müracaat ederken he? ne dedi geldi? Fihal edil bi ruhikun dursulu. Tuqabbilul arza anni ve hiye Fazli devletü leş asbahı قد حضرت. Ömüd yeminik ki Ben Bağdat'tan Irak'tan uzaktan ruhumu sizin buraya zırabzanıza gönderiyordum. Benim bedenime vekaleten eşiklerinizi öpüyordu. Şimdi bedenimle de gelmek nasip oldu. Sağ elinizi uzatır mısınız? Dudağım da nasibini alsın. Kabri Şerif'ten mübarek el çıktı. Alemler nuru kark oldu, Abdülkadir Geylani, o hayatı harrani, birçok evliya orada hazır buldu, onlara öpmek nasip olmadı, görmek nasip oldu. Millet izdiham etti, 50.000 bin kişiyi zaten müridiyle çadır kurmuştu Ravza'nın önüne, millet birbirini kırdı, çok cenaze oldu. Çok cenaze oldu. Sizin burada Emir Sultanınız var. Ee, ben Bursa'da ölsem. Tabi Bursa'da ölsem ben İstanbul'a götürürler buraya yakın. Ama Bursa'da ölenler keşke Emir Sultan civarına gömüseler büyük iştır tabi. Çok büyük belli değil mi? Efem söyledi lan torunu gitti Seyitlerin yerine Buharadan kalktı geldi medine orada dediler ki sen şecerem var mı? Dedi şecerem yanımda yok dedi yani mühürlü tamkallı Seyit misin seyidim ki nereden belli senin Seyit olduğun Seyitlere özel odalar var. Onu misafir etmediler. Oradaki yönetimdekiler attılar dışarı. Kaldı dışarıda. Sonra geldi dedi ki hadi bakalım dedi. Gidelim dedemizin huzurunda selam verelim. Hangimizin selamını alırsa o seyittir. Olsun mu? Olsun dediler. Aldı oradaki görevli seyitleri götürdü. Hepsi Esselamu Aleyke Ya ceddi. Dedemiz selam olsun Kimse cevap vermedi. Emir Sultan Buhari Hazretleri Esselamu Aleyke Ya Ceddi dedi. Kabri Şerif'ten nida geldi. Ve aleyküselam ya velidi. Estağfurullah dediler, hürmet ettiler, izzet ettiler. Değil mi? Hemen dediler, baş köşeye otur. Ondan sonra Bursa'ya işte manevi işaretle gönderildi. İki kandil nerede sönerse tekken mezarın orada olacak. Emir Buhari orada duruyor. Bursa için ne berekettir, ne rahmet. Bursa'da 70 bin evliya yatıyor ama tabii ki o o da çok büyüktür, en büyüklerindendir. Rabbim şefaatlerine nail eyli. Amin. Amin. Yani şimdi bizden birine böyle bir hal olsa hemen derler ki ulan organize etti, bir yerden bir ses şey etti oradan adamı gönderdi adam cep telefonundan sinyal verdi, o oradan sesi gönderdi falan falan. kimse hürmet etmez. Eder <gülüyor> mi? Yine o zamanki seyitler falan tabi inanan insanlarmış değil mi? Şimdikiler bir alem ya. Kimse kimse inanmıyor. Evet. İnşallah. Bu bahiste çok güzel ilim var ama ha. Hiçbir kitabımda yazmadığım ilimler var. Mevlüt okuyup okutmanın faziletleri 41. sayfeden başladı. Daha 51 gidiyor. Çok ilimler var ama. Ne kadar faziletler var. Şimdi. Hazreti sıttık ne buyurdu? Mevlüt okunsun diye bir direm bir kuruş harcasa cennette komşum olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve siyerinden bahsedilse Evet, daha birçok büyükler Hz. Ali Efendimiz ne buyurdu? Mevlid'e değer veren, okunmasına sebep olan evlerinizde kadınlar toplansın Bir hanım kardeşimiz İzmit'te miydi neydi? Bana geçen mektup yazdı Mektupta diyor ki ben diyor arada topluyorum kadınları ikramlar da yapıyorum, mevlid okuyorum, salavat getiriyorlar Yahu bir bereket buldum, bir bereket buldum Hoca Efendi, fakirdik zengin olduk diyor Fakirdik, zengin olduk, bir şeyimiz yoktu diyor. Çıkmayacak kurallarımız çıktı diyor. Olmayacak tayinler çıktı kocamın diyor. Olmadık işler oldu diyor. Bana dua diyor. Sen bize öğrettin, bir şeyde haberimiz yoktu. Ya siz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi görmüyor mu zannediyorsunuz? Hayati gayru lekum ve memati gayru lekum. Bu hadis sahihtir. Hayatım da sizin için hayırdır, ölümüm de sizin için hayırdır. Dediler ya Rasulullah biz hayatına alıştık, ölümünde ne hayır var? Buyurdu tüm Rasulullah malikum vistaba Her sabah akşam bütün ümmetimin amelleri bana gösterilecek. Bu hadis sahiptir. Halader Efendi babamız çok okurdu. Feyin ve Hayır bulursam Allah'a amede diyeceğim. Şimdi bu akşam. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sizin sohbet için Bumbarek Mevlid ayında geldiğiniz arz edilecek mi? E, hadise inanıyorsan ediliyor işte. Hepimizi tanıyor mu? Buyurdu ki kıyamete kadar gelecek ümmetlerimi Allah bana bir çamur balçık tabaka içinde resimlerini yaparak babalarının ismiyle kendi isimlerine varıncaya kadar tek tek gösterdi. Hepinizin şeklini bile bilirim diyor. Hepimizi görmüş. Bu hadis de var. Tefsirde de yazdık Ruhul Furkan'da. Onun için amellerinizi hayır bulursam Allah'a hamd dediğim? E Şimdi bu gece buraya gelenlerden sevinmez mi? Allah için buluşanlardan ferahlanmaz mı? Salimat okuyanlar buyurun. <gülüyor> Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibiye sellim hadedema vesiyahu ilmullah Sevinir. Namazı cemaatle kılıyorsun, sevinir. Bak bu da maçtan, haçtan, şuradan, buradan, dizilerden, filmlerden, karı kız bacağı başı görmekten kurtuldunuz. Sevinmez mi ümmeti kurtulmuş yani? Bu saatlerde ne günah işleyenler var. Allah'a hamd edelim. Hayır bulursam hamd ederim. Ya Rabbi ümmetimi saptırmadın. Beyin ve cüddü asüven, kötü bulursam, felan ümmetin işçi içtiği, felan ümmetin zina yaptı. ben yine de sizden vazgeçmem, sizin günahlarınızın affını Rabbimden isteyeceğim. Yine mezardan kabri şerifinden bizim günahlarımız için sabah akşam istiğfar ediyor ya. Böyle bir peygamberin ne kadar hakkı var bizde ya. Cehennemde bırakmaz bizden birimizi. Yeter ki imanlı öle, ölmek nasip olsun. Işte. Ne buyurdu? Ve le sevfe yurttayı ki rabbuke ''Habibim sana Rabbim o kadar verecek ki, sen bile tahmin edemezsin.'' Neticede seni Allah razı edecek. Yani allah Teala, ''Habibim diyor, ben seni razı etmeye çalışıyorum.'' diyor ya. Bu nasıl sevgili makamdır ki? Senin hoşnutluğun için, Mevla buyuruyor, ''Vereceğim, vereceğim, vereceğim, yeter mi diyeceğim?'' ''Yetmez diyeceksin, yeter mi diyeceğim?'' ''Yetmez diyeceksin.'' Habibim ne istiyorsan vereceğim yeter mi diyeceksen? İzen lâ arzâ ve vâhidun bin Ben de diyeceğim Ya Rabbi madem sen beni razı etmeye karar verdin benim ümmetimden ne kadar günahkar olursa olsun imanını kurtardıktan sonra cehennemde yananlardan bir tane kaldıkça ben razı gelmem diyeceğim. Durum bu. Doğarken şifa ebesi Abdurrahman Efendi'nin annesi olacak, şifa ismi, ebesi baktı bir şeyler mırıldanıyor, tabi Mevlid gecesi diğer zikirlerini anlatacağız, Kulağımı da yaklaştırdım diyor. Baktım ne diyor, diyor ümmeti ümmeti ümmeti, ümmetim ümmetim diye dünyaya geldi, tıfliken oldileriydi ümmeti, sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken seni sayıklıyordu, senin başın hiçbirin dağları gibi ağırdı, Uludağ gibi diyeceğim ama uludağın ağırdığı çok belli olmuyor buradan. He, ağaçsız olursa daha belli oluyor. Başın bembeyaz oldu, daha sünnette ittibaın yok. Bir de şefaat isteyeceksin. Ümmeti iyi menteşseki bir sünneti, ümmetin benim sünnetime sıkı sarılandır Burada yine de bir müjde vereyim. Eğer ehli sünnet itikadını koruyarak ölebilirseniz inanç bazında da olmak surette sünnete sarılmış sayılırsınız inşallah. Öbür sünnetlerde de yaparsanız ama ali olur. Çok yüksek sıfat sahip olursunuz. Ya. Momentareke sünnetiylemtenel şefaat. Sünnetimi terk edenlere şefaati ulaşmayacak. Var mı tehlike? Büyük tehlike var. Ama orada yine eli sünnete göre mana vereyim. İnançta eli sünnetten ayrılanlara şefaat nasip olmayacak. Biz Müslüman mıyız? Elhamdülillah ehli sünnet miyiz? Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurduklarına inanıyor muyuz? Alın yazısı hak mı? Ha kader hak mı? Allah şey ezelde yazmış mı? Tamam. Hazreti Mehdi gelecek hak mı? İsa selam inecek ölmediği hak mı? Sırat köprüsü hak mı? Hayır. Mizan'da tartılmak hak mı? Evet. Elhamdülillah. Şimdi bu itikada sahip olarak ölebilirsek ne kadar günahımız olsa da şefaat erişecek. Çünkü Havzu kepserden eliyle içirecek. Bütün ümmetini eliyle içirecek. Bir kere içen bir ebedi susamayacak. Ama bazıları gelecek. Melekler onları tart edecek. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi diyor. Çünkü biliyorsunuz Arabistan'da su az, adamın 50-100 devesi var, kendine kadar yetecek suyu var. Bir yabancı deve gelse hemen görevli ne yapıyor? Yabancı deveyi, git sahibin su varsın seni, bizim suyumuz bize yetiyor diyor, kovuyor yani. Örf böyle yani gelişmiş, cahiliyet dönemi yani, cahiliyet döneminde. Onu misal veriyor, yabancı develer havuzdan kovulduğu gibi bazıları da benim havzu kevserimden kovulacak. Ben yine de acıyacağım. Ey Allah'ın melekleri bırakın gelsinler. Onlar da benim ümmetlerim. Ne olur içireyin. Melekler diyecekler senin ümmetin gözüktüler ama senden sonra dinde ne reformlar, bidatlar çıkardılar. Biliyor musun? Onların bu havuzda nasibi yoktur diyecekler. İşte kaderi inkar edenler alın yazısı yoktur diyenler o Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen zaten hepten zıvana yani o ya ona mutezile de denmez. Şia da denmez. 72 fırkada fırka yok ya böyle. Adem Azam'ın babası var diyen bir fırka bulamadım ya. Değil mi? Olacak iş mi ya? Allah Allah. Ya diyor maymundan diyor türemedik ama diyor Mustafa İslamoğlu. Geriye diyor gittiğimiz zaman maymunla bir yerde buluşuyoruz diyor. O sesi duydunuz mu? He? He? Onu da atsınlar arkadaşlar, o ses de var. Atıldı değil mi o? Geri de diyor, maymunla bir yerde bulaşıyoruz diyor. Allah! Adamın birisi çocuğuna anlatıyormuş. İşte diyormuş, yavrum şöyle geliştik, böyle geliştik, geriye giderken şöyle geri, böyle geri gitti gitti işte İşte böyle maymundan, şempazeden tekamül ede, ede, ede, ede, ede bu hale geldik. Çocuk da şaşırdı, gitti annesine dedi. Anne dedi, babam böyle böyle dedi. Biz dedi, nereden türedik? Ben? Annesi dedi, Adem aleyhisselam var. Allah onu topraktan yarattı. İlk insan odur, biz ondan geldik. Ama dedi, babam öyle demiyor. Ne diyor dedi, dedi böyle böyle diyor. E dedi, o babanın sülalesi yavrum dedi. Bizim sülale Adem'den geliyor dedi. Tövbe yarabbel alemin ya. Şimdi onun için Hani diyorum ya, bu kadar bozuklar varken herhalde biz kurtarırız meselesine geliyor yani. Yani hiç olmazsa imanımız düzgün yahu. Allah imanımıza bağışlasın. Tabii ki sünnetler önemli, namazların sünnetlerini kılmak önemli, sakalı şerif önemli, sarığı şerif önemli, misva şerif önemli. Değil mi? Bütün sünnetleri ihya etmemiz lazım. Gücümüz yettiği kadar gayret ediyoruz inşallah. Ama daha ziyade sünnete de uyalım inşallah. Bizi böyle seven, böyle acıyan, böyle düşünen bir nebimiz, peygamberimiz var iken onu da utandırmayalım, üzmeyelim. Bak şimdi melekler onları kovduğu zaman Resulullah seviniyor mu? Üzülüyor, benim ümmetlerim gönderin gelsinler. Ama diyor senin arkandan dinde ne bid'atlar çıkarttılar. Mu'tezile, müşebbiye, Allah arşa oturdu diyenler aşağı. İşte fırkalar, mürciye, muattil'e, cebriye. Adam diyor ki içki içiyorum diyor. Ya diyor niye içiyorsun diyor. Allah yazdı diyor. Ya Allah yazdıysa sana iç mi dedi? Allah niye yazdı? Allah bildi. İçeceğini bildi. Allah seni mecbur etmedi ki bilmek başka. Mecbur etmek başka. Öyle mi? Şimdi ben senin çukura doğru geldiğini görüyorum. Önünde çukur var. Tökezleneceksin. Ama sen cebindeki telefona bakıyorsun, internete bakıyorsun. Öyle gidiyorsun. Ondan sonra birden tökezledin. E ben de bunu önceden biliyordum. E benim Ösen'in tökezleyeceğini önceden bilmem, seni oraya itip mecburen tökezletmem demek midir? He? Daha iyi anladınız mı şimdi? Heh. Allah bu misal işini aklıma getir. Bunda ne var? Oturmuş Nasrüt'ün hoca dalın üstüne, keşiyor altındaki dalı. Adam diyor ki, hoca yapma düşeceksin, hadi git işine diyor. Paaat bir düşüyor, hemen doğru gidiyor adama koşuyor. Sen benim düşeceğimi bildin, ne zaman öleceğimi de bilirsin diyor. Yav adam diyor, ne alakası var hoca diyor, oturduğun dalı kesiyorsun bunu diyor. Kahin olmanın bir hücümü yok diyor. Yani şimdi oturduğu dalı keseni düşeceğini bildiğim zaman evliya mı oluyorum ya? Veya ben mi onu düşürmüş oluyorum oradan? Bilmek başka, o işe onu zorlamak başka. Ama bizim bilmemizde Allah'ın bilmesi, Allah her şeyi bilir. Biz alamet ve emareler gördükten sonra bile zor biliriz. Ayrı da Bunlar farklı şeyler. Ama alın yazısı yok diyene şefaat var mı? Cenazelerine gitmeyin diyor. Hastalanırlarsa <gülüyor> ziyaret etmeyin diyor. Nurettin Yıldız Hoca'ya niye küstük? Arasa konuşurum, öyle küsmedim ama niye darıldık? Niye alın yazısı yoktur, kadere iman fuzulidir diyen adama ziyarete gidiyorsun, taziye gidiyorsun, cenaze taziyesine Müslüman mı bulamadın? akraba hasta dolu adam var, git ziyaret et. İşte bak, hassas olmak lazım itikadi konularda. Ama adam içki içiyor, kumar oynuyor, zina etmiş, o bize alakadar etmez. Biz günahıyla sevabıyla, hatasıyla, savabıyla bütün Müslümanların komşuluk hakkı var, cenazesine gitme hakkı var vesaire. Bunlara gideriz. Adamın ameli bizi çok alakadar etmiyor. Allah ile arasında kalıyor. Ama itikadı bizi alakadar ediyor. Çünkü nasıl bilirsiniz soracak? Öyle değil mi? Nasıl amentüyü bozanlarla ziyaret yapalım? Evet kardeşlerim. Onun için Mevlid-i Şerif Kıraatı'nın faziletleriyle ilgili çok rivayetler var. 56-57 gidiyor. İnşallah okuyacaksınız. Ben okumuyorum ha. Hepsini okuyacaksınız. Evet. Bakın, Halife Harun Reşit zamanında bir kişi ne kadar israf yani günahkar idiyse Sonunda onu Şunu anlatsam daha iyi olur, onu geçen de anlattım. Abdülmelik bin Mervan zamanında, bu kısa da çok uzunmuş, kaç sayfa gidiyor maşallah. Ama Mevlid'e hürmeti, Mevlid'i okutması, okuması sebebiyle bir Yahudi kadının bir yahudi kadının mevlide olan hürmeti sebebiyle anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun rüyasına girmesi, imanına sebep olması ve o yahudi kadının ahirette nasıl kurtulduğuna dair kitaptan kaynağını vererek zikret. Arapçadan tercüme et. Mutlaka bunu okuyun. Yani bir, efendim, Yahudi inancına mensup bir kadın bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidine, tazım ile, hürmet ile, iman ile müşerref olduysa bizim gibi 40 senelik Müslümanlar inşallah daha ziyade müjdelere nail olacağız. Burada bablar var. Mevlüt kutlamasına sebep olanların kazanacağı faziletler. İşte evinde, ocağında, dükkanında, neredeyse bir mevlid okuyalım. Sebep olanlar neler kazanıyorlar? Onları anlatıyor. Mevlid-i kutlamalarının meşruiyetinin delilleri. Bu deliller çok önemli ilim var. 76. sayfeden itibaren devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi mevlidini, doğumunu kutlar mıydı? He? Kutlardı. Neyle kutlardı? Oruç tutarak kutlardı. Dediler ya Rasulallah pazartesileri niye çok oruç tutuyorsun? Doğum günümdür de onun için. Doğduğu günde ne yapıyor? Allah'a şükrediyor. Niye? Yaratılma şükrü. Yaratılma şükrü neyle oluyor? Bizim gibi tepsi tepsi böreklerle olmuyor. Oturup oruç tutup zikretmekle oluyor. Evet. Yani şu şey biliyorsunuz, onu da kaç kere anlattım. Ebu Leheb diye Kur'an-ı Kerim'de zemmedilmesi hakkında sure nazil olmuş bir adam bile cehennemde bir özel muamele görüyor. Ebu Leheb cehennemde özel bir muamele görüyor. Biliyor musunuz bunu? Ya biliyorsunuz. Niye? Ben anlattım tabii. Siz okuduğunuzdan değil, hiçbir şey okumayın siz. Ben anlattım diye bilirsiniz. Hemen girersiniz internete kokula oradan dinlersiniz bilirsiniz. Bir de kitaptan okumaz. Peki efendim bu rivayetin kaynağı ne? Ebu Uleyb cennette özel muamele görüyor. He? Ayet mi hadis mi? Hadis. Hadisin kaynakları kuvvetli mi? Çok kuvvetli. Bukhari'de bile var. Müslim'de bile var bu mesele. Neden? Efendimizin doğduğu pazartesi günü sabahı cariyesi Süveybe, Efendimiz'e sonra sütanneliği de yaptı. Süveybe geldi dedi ki yeğenin oldu dedi. Ebu Leep de kardeşi Abdullah genç ölmesi 20 yaşında, 20 küsur yaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve babası Abdullah Efendimiz radıyallahu teala'nın vefat ettiği için kardeşleri biraz üzülmüştü. Bu Ebu Leheb de çok üzülmüştü. Genç kardeşin ölünce. Bir de hanımı da eşi hamileyken öldü de çocuğunu da göremedi. Bu daha acıklı oluyor. Ebu Leheb de üzülmüştü. Süveybe valide onun cariyesi hizmetçi yani köle geldi dedi ki yeğenin oldu dedi. Abdullah'ın oğlu oldu deyinceydi. Ya çok büyük müjde verdin. Hadi seni azat ettim dedi. Halbuki ona müjde olmayacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil aleminken ona azap olacaktı. Çünkü ona iman nasip olmayacaktı bu Lebe. Çok iş etti, çok çektirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sonradan. Ama ne bilsin doğduğu zaman sevincinden cariyeyi azat etti. Ne vakit? Pazartesi. Onun için cehennemde Hazreti Abbas onu rüyasında gördü. Hazreti Abbas onun nesi? Kardeş, am kardeşi. Amcası olur mu? Abbas Efendimizin nesi? Ebu Leheb nesi? E oldu nesi? Kardeşi mübarek adam. Beni de şaşırtıreceksiniz. E, kardeşi oldu. Hazreti Abbas İbn Abbas'la karıştırdınız herhal. Hazreti Abbas başka, İbn Abbas başka. Bak bu ibniler sizin başınıza çok iş açar. Yani bu İbn İkmal'i paşa zannedersiniz, rezil olursunuz. İbn Abbas'ın az Efemsin amcası zannedersiniz, rezil olursunuz. Arapçada da İbin oğul demektir. Onun için oraya okundu zaman başka bir adam oluyor. Yani Abbas'ın oğlu oluyor, Abbas'ın kendi olmuyor yani. Hazreti Abbas diyorum İbin kelimesi yok. Hazreti Abbas rüyada gördü. Dedi ya bale ne haldesin? Ne halde olacağım dedi. Cehennemin dibindeyim dedi. Yani misal veriyorum ama öyle dedi ya. Dedi bir görüşmeyeli ne durum var dedi. Vallahi sizden ayrıldım ayrılalı dedi. Allah beddua etti Kur'an'da ya. Teppet yedi abiyle. Elleri kurusun dedi. Allah'ın lanetine uğramış yani. Dedi sizden ayrıldım ayrılalı. Hiçbir hayır diye bir şey görmedim. Şerden şerre gidiyorum dedi. Vay vay vay. Hiç dönüş yok ahiret. Şu anda ne kazanırsak kazanalım arkadaşlar. Rasulullah hürmet ile, tazım ile, saygı ile, doğumuna te doğumunu tebrik ile, onun hakkında onun muhabbetini aşlamak ile, sevdirmek ile, sünnetine uy ittiba ile, uymak ile, uydurmak ile. Bu çarşı pazar kalkmadan, ölüm gelmeden kazanalım arkadaşlar. kazanalım. Yazık olur. Bak amcası olsan kurtaramazsın. Gitti. Hiç hayır görmedim hiçbir hayır görmedi. Ancak dedi pazartesi günleri iki tane baş parmağının şeyini gösterdi şuralan. Şu başparmağın şurasıyla boşluk oluyor ya şurada biraz. İki baş parmağını gösterdi. Dedi ki ya da şuralarda olabilir. Nukra diyor bakayım tercümede ne yapmışım. Sizden sonra hiçbir hayır rastlamadım. Ancak Bey'i azat ettiğim için onu azat etmem hürmetine hani Resulullah'ın doğduğunun tep, müjdesi için her pazartesi gecesi baş parmaklarımın boğumlarında boğum neresi? benim dediğim değil mi yine? tamam baş parmaklarımın boğumlarından bana biraz su veriliyor dedim. sonsuza kadar damla su yok damla su yok ateş var su yok cehennem böyle bir yer ancak Allah Resulü'nün sevgisi kurtarır. İman kurtarır. Ama işte cehennemde bile su veriliyor dedi. Allah Allah. Şimdi peki burada mesele ne? Burada mesele şu. Son Hazreti Abbas Evet. Bu rüyayı efendim sallallahu aleyhi ve anlattı mı? Anlattı. Hazreti Abbas'ın rüyasıyla din sabit olur mu? Olmaz. Ama Rasulullah Efendimiz'e anlattı mı amcası bu rüyayı? Anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etti mi bu rüyayı? Kabul etti. Sünnetler kaç türlüdür? Üç. Kavli, buyurdukları, fiili yaptıkları, takriri sessiz kalıp kabul ettikleri. Sünnetin bir kısmı da bu. Bu rüyayı kabul etti. Bundan dolayı bu bizlere delil oldu. Şimdi, Geldiğimiz zaman ne güzel söyledi bu ya. Ben böyle bir daha şiir görmedim ya. Şemsüttin İbn Nasurüttin etti Dimeşkı Hazretleri. Böyle <gülüyor> bir şiirle bu anne babası hakkında da çok güzel şiiri var. Bu konuda da öyle bir şiir var ki ben görmedim. Böyle bir şey duymadım. İzâkâne âzâ kâfiren câ ezemmû bitebbet yedâhû fil cehîm-i mukallada. Eteannehu fî yevmil isteyni daima yukaffefu anûlissurûri ahmeda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 Azabı hafifletiliyor, parmağından su içiriliyor. Niçin? Ahmet doğduğunda sevindiği için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da hadiste var mı diyor? Var. Peki. Diyor ki, bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eziyet edip, sıkıntı vermiş, ebedi cehennemlik bir kafire bile, onun doğumuna sevindiği için, bu özellik, cehennemde kimseye verilmeyen bir özellik, hususiyet verildiyse, ya ömrü hayatı boyunca, her sene, her Rebü'ül evvelde, her Mevlid ayında, her Mevlid gecesinde, her Cuma gecesinde, pazartesi gecesinde, hatta her gününde saatinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesine sevinen, gönderilmesinden dolayı Allah'a hamd bir Müslümanın diyor, cehennemde ne durumda kalacağını düşünüyorsunuz. Yani Ebu Leheb bile bu iyiliği gördüyse, Hayatı boyunca sevinenler yanmayacak inşallah. Seviniyoruz değil mi Mevlid ayı geldi? Mevlid gecesine kavuşacağımızı bekliyoruz değil mi? Ama zaten her zaman biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberiz değil mi? Hiç salavat okuyoruz sürekli. Namazlarda salli barik okuyoruz sürekli. Es ve selam aleyk ya Resulallah diyoruz. Biz onu hiç unutmuyoruz değil mi? Bizim günde kaç kere onu hatırladığımız var elhamdülillah. Bir de benim dualarım kitabında var. Onun sayfelerini tam söylerim sonra. ya matirin peşine yazıyor. Her namazdan sonra Medine Ehli Zekeriye Efendi Hazretleri Evliya Allah okurlardı. Ben de onlardan öğren. Çok güzel bir şey. Beş vakit okuyorum ben de. Elhamdülillâhelezi ve ne'ame aleyna binebina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ikram eden Allah'a hamdü senalar olsun. Beş vakit sevinme var burada. Ve sena var burada. Bu çok büyük bir mesele. Azapta bırakmaz adamı bu. Üç tane. en aleyna bir habibina var, bir şefiina var, bir nebina var. Benim biraz vaktim dar olduğu için üçünü birden ekliyorum. En aleyna bir ve habibina ve şefiina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyorum. Yani bir hamdde işi çıkartmaya çalışıyorum ama sizin vaktiniz bol gelirse üçünü ayrı söyleyin. Ama en az bir kere söyleyin. Ya ben Arapça bilmiyorum hocam. Ya Allah'a Türkçe de biliyor ya kardeşim. O zaman ya Rabbi bize peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikram etti. Sana hamd olsun. Bu kadar bir şey de kardeşim. Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali ve sahbi efdel ve barik ve teslimen Evet, Mevlid kutlamanın delilleri 92'ye kadar geldi. 12 tane 13 tane madde var. Tamam. Mevlüt kutlamanın cevazının delillerine yapılan itirazlara cevaplar. Vehhabiler neler demiş? Bu itirazları şimdi milletten de duyarsanız cevaplarını yazdım. Sayfa 93'ten itibaren bu cevaplar devam ediyor. Abbas radıyallahu anh efendimizin Rüyası meselesinin detayları burada ayrıca zikrediliyor. Hani kafirlerin azabı hafiflemez ayeti var. Peki bu ate göre bunların azabı nasıl hafifliyor? Mesela amca Ebu Talib'e hiç fayda verebildin mi dedi Hazreti Abbas'ine. Ebu Talip amcası da var ya Hazreti Ali've babası. Amca Ebu Talib'e fayda verebildin mi dedi. Veremedim ama dedi cehennemde dedi onu en sığ yere koydular. Ateş bir tek ayaklarından yakıyor. Ona dedi öyle bir özel müde, e, muamele yapılıyor. Beni koruması olmasaydı cehennemin en alt tabakasında olacaktı. Ama mesela Ebu Talip mi daha rahat? Ebu Leep mi? Ebu Talip çok rahat. Cehennemde hiç onun kadar rahat yok. Çünkü neden çok müdafaa etti. Bundan dolayı mesela bunun da delilleri burada zikrediliyor, izahlar getiriliyor ve böylece Hayma Muradbani Hazretleri efendim Mevlid okunma meselesi hakkında işte şeyhinin Abdülbakı Hazretlerinin ha, Mevlana Bakı Billah Hazretlerinin oğlu Ubeydullah oğlu Abdullah bu dergide ikisini de ziyaret ettim. Kabirleri var. Şeyh'inin iki oğlu Hacı Abdullah'ın da resmi var kabri şerifinin. Hacı Abdullah'ınsa Hindistan ziyaretleri acayip bilimlerle dolu yani. Resimler de güzel. Onları da güzelce okuyun. Dergide çok ilim var size inşallahürahman. Şimdi mevlit ve kasideleri terk etme meselesinde İmam Rabbaniye'nin hassasiyeti mektubattaki mesele. Bu mesele hakkında çok önemli cevaplar yazdım. Çünkü Halader Efendi Hazretleri Mevlüt okuturdu, oğlu Bahattin amcaya kendi makamla dinler. Efendi Hazretleri bunu duyunca tamam dedi. Efendi babadan bu rivayet geldi, İhsan Efendi ile bunu kabul et. Ancak İmam-ı Rabbani mektubatta neyi kastediyor? Bunu da burada anlatmaya çalıştım. Sayfa e, 117'lerden itibaren anlatıyorum. Yani şöyle bir şey var. O zaman çeşitli tarikatı çok zirvedeydi. Oğulları da Nakşi tarikinde oldukları halde çeşitli tarikatının zikirlerine katılıyorlardı. Mesele mevlit değildi. Mevlit cemiyetinde çeşitli tarikatının açık sesli zikirler oluyor. Nakşi tarikatında sesli zikir nedir? Bidattir. İmam Rabbah onları uyarıyordu ki babanız sizi bana emanet etti, babanız benim şeyhim idi, Nakşi tarikatının büyüğü idi. E siz Nakşi tarikatına göre sesli zikirlere katılmasanız icap eder, bir de gece çok geç vakitlere kadar merasimler, bazen enstrümanlar var çeşitlerde, enstrümanlı zikirler falan oluyor. Bunlarını düşündüğün zaman anlıyorsun İmam Rabbani demek istemiş. Bunu da buradan okursunuz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu anlatılırken ayağa kalkmak meselesi. Yani biz kalkıyoruz, Evliyaullah ne dediler, başımızın üzerinde durabilsek, Ayağımızın üzerine kalkmayı bırak, başımızın üstünde dikeleceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifi anlatıldığı anda, bu kalkmanın delilleri var mı? Hadislerden delilleri var. Bunların da delillerini madde madde zikret. Geldik 142'ye. Mevlüt kutlamalarında sakınılması gereken haller. Tabii kadın erkek karışırsa olur mu? He? Efendim, kalkıp raks edilirse olur mu? Musiki aletleri çalınırsa olur mu? Olmaz. Onun için, ben mevlüt kutlamasına meşgul olurken namaz kaçacak olsa olur mu? Ya biz mevlütteyiz, namaz geçiyor daha kılmamışlar. Namaz kılmadan mevlüt olur mu ya? Evet. Maalesef tabi cahillik çok olduğu için. Kadının erkeklere okuması olur mu? Olmaz. 13'ün mevlit kutlamalarını sadece 12. geceye tahsis etmek olur mu? Olmaz. Her pazartesi gecesi mevlüt gecesi ya. Her cuma gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatlarımız mübarek kulağıyla duyduğu arz edildiği gece. Onun için her gece mevlit gecesi o itibarla. Çünkü onun doğumuyla bu faziletlere nail olduk. Mevlit kutlamasını yani okumalarını, siyerini, sohbetini, anlatımlarını ne yapmamak lazım? Bir ayın bir gecesine, senenin bir gecesine tahsis etmemek, yaymak lazım. allah Teala bizlere Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin, mevlidinin bereketlerini kalbimizin en derin noktalarına kadar içirmeyi işletmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Burada daha neler? Yusuf'un Ebene Hazretleri, ne şiirler, ne şiirler, ne şiirler? Aman yarabbim sayfalar doğru o zaten Efendimizin met-i fenafir rasul olmuş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Bir beyitle bile beni met etse biri ben kıyamet günü şefaatçi oldum. Yani onu met etmek için, onun için bütün dünya sıraya girmiş mi? Çünkü onu met etmek dindendir, imandandır, sevgisindendir. Evet. Ne buyuruyor şu hadis-i şerifte hitamında mevlid duası 157'de. Mevlid duası da acayip. Mevlüt-i Şerif okunduktan sonra bu duayı okursan ne hediyeler, ne itaflar, ne dualar, çoluğa, çocuğa, geçmişlerine, kabirlerine çok büyük nurlar gidiyor. Arapça mevlüt okumak isteyenler bu kitabı ne yapacak? Sağdan açacak. Burada dört tane edep var. Bu sayfada sayfa üç. Arapça rakam tabii. Dört tane edep var. Ayağa kalkılma yerinde ayağa kalkılacak. Orada salavat okunacak. Arapça buradan başladı. Ebtediül İmla'a bismillahil aliyye diye başlıyor Ve böylece devam ediyor Arapça Baya bir sayfa var çok Ben ne kadar da okudum onu o gün Yani yarım saat Siz daha hızlı okursunuz Ben makamda okuyorum Siz makamsız okursanız Yani 5'ten başlıyor 39'da bitiyor Kaç etti 34 sayfa Mevlidi Şeriftir Harekelidir Bunu da böylece okuyun Okutun. insanları çağırın. Salavat-ı okutturun. Evet. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yu'min ve hedukum. Sizin biriniz asla iman etmiş olamaz. Bu Sahih Bukhari. Hatta kune ben oluncaya kadar. beyley Ona daha sevgili gelinceye kadar. Kimden? Nefsi canından ve mali malından ve velediyi çocuklarından وَنَّا سَجْمَعِينَ in. Bütün insanlardan ben ona daha sevgili değilsem Müslüman olamaz. Şimdi yalan konuşmanın lüzumu yok. Canımızdan çok sevdiğimizi dilimizle söylüyoruz. Ama bunun alametleri bizim üzerimizde beliriyor mu? Kâh beliriyor çoğu kere belirmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin alametleri diye bir kitabım var. Sohbet çözümüdür o. Beş tane sohbet çözümü kitabım var şu ana kadar, mevâiz ona. Çok da tesirli oluyor onlar sohbet çözümü olduğu için. akışta okunuyor, gidiyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevmenin alametleri, vardır o sizde. Ondan okuyun bakın, sevmenin alametleri var. Ne buyuruyor? Ümmeti men temes sekebüsün sünnetim. dedi. Sünnetime kimse yapışıyorsa, benim ümmetim odur. Yani tabii itikatta eli sünnet olmak ama Diğer sünnetleri de ihya gerekiyor. Alaeddin Efendi babamız şunu okurdu çok, beyit olarak da. Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim. Canınızdan çok mu seviyorsunuz? Evet. O zaman her sünnetimi canınız gibi kabul edin diyor. Onun için de işte Mahmud Efendi Hazretlerinin farkı burada çıkıyor, öyle mi? 4000 sünnet var, dördünü terk ettiğini gören. Mahmud'un arkasında kılmasın. Ahmet de Anbel karpuz yememiş. Niye Resulullah yemişti sünnet? Ama nasıl kesti, nasıl kestiğini bilmediğim için ters bir iş yapmayayım demiş. <gülüyor> Bize göre böyle bir mesele var mı? Yok yani bu nedir karpuz? Neresinden kesersen kes. Ben göbeğinden dalıyorum zaten. Ortadan alınca göbekte bir çekirdeksiz bölüm oluyor. Göbeği kesiyorum. Sünnette var mı? Hiç görmedim kitapta. Ama Ahmed İbn Hanbel, niye o Ahmed İbn Hanbel oldu? Niye ben cüppeli Ahmet oldum daha böyle rezil oldum? Niye o koca müctehit oldu? Sünnet, sünnet, sünnet, hassasiyet. En ince noktasına kadar. Ne diyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri? 4000 sünnetin hepsini yaptım, bir tanesini yapamadım. Aman efendiler siz geri kalır mısınız? Kızım olmadı, evlendiremedim. Damadım yok diyor. E ne yapacak Allah kız vermediyse? Bundan ne anlıyoruz? Demek bıraktığı bir sünnet yok. Bizde 4000 sünnetin kitabını hazırlıyorum şimdi inşallah. nelerden neler. neler. 4000 itibari yani. 8000'i bin, 10.000'i de bulur. İncelediğin zaman çıkıyor. Nerede biz amel edeceğiz daha? Kaç yaşına geldik? Daha biz kitabı yazıp bitirene kadar bir 2 sene geçer. Ondan sonra. Evleniyoruz, sünnetten haberimiz yok. Boşanıyoruz, sünnetten haberimiz yok. Giyiniyoruz, kuşanıyoruz. Sünnetten haberimiz yok. İnşallah ilimle uğraşacağız. Ulemanın eserlerine okuma devam edeceğiz. Sohbetlere devam edeceğiz. Kendimizi yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinde mükemmeliyeti yetiştireceğiz inşallah. Onu sevmeyenin imanı yok. Ama şimdi Hazreti Ömer Efendimiz bile ne diyor? Ben seni her şeyden çok sevdim ama canımdan çok sevemedim. Koca Hazreti Ömer diyor bunu. Neden? Dalkavukluğu, yağcılığı, yani yalancılığı beceremediğinden. Dürüst insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ya Ömer la ya Ömer beni canımdan çok sevemediysen diyor bak anamdan, babamdan, çocuğumdan, her şeyden ileri geçtin ama canımdan çok ileri geçemedin daha. İlk zaman söylüyor bunu. Neden? Doğrusu bu diyor. O zaman ya Ömer senin imanın hala mükemmel olmamış. Bir titriyor, bir ürperiyor, tüyleri diken diken oluyor. Vay benim imanım kamil olmadan böyleciyim. Ya Resulallah Şu anda her şeyden bana daha sevgilisin, hatta canımdan da ileri geçtin diyor. El-âne ya Ömer Şimdi oldu ya Ömer senin imanın diyor. Şimdi Hazreti Ömer bile o noktada ben daha bu seviyeye ulaşamadım derken bizim şu anda laf olsun torba dolsun her şeyden çok seviyorum, canımdan da çok seviyorum dememiz lazım. Lafta söylememiz lazım. Çünkü bunu tersi imansızlık. Onun için lafta söylememiz lazım ama halde de tatmamız lazım. Bunu tattığın nereden belli oluyor? Peki Allah ve Resulü'nün yolunda canını isteseler verebiliyor musun? O zaman belli olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti, ehli sünnet bozulmasın diye canını feda edebiliyorsan o zaman belli olur. Ama sen işin bozulmasın, profesör olayım, yok efendim millet benim alemime dönmesin, FETÖ çok güçlü diye birçok akademisyen, birçok Müslüman hiç ağzını açıp da dinler arası diyaloğa çattılar mı? ya e Resulullah'ın dini yıkılıyor. Sen burada işini düşünüyorsun. Hapse girer miyim düşünüyorsun. Bana kumpas kurarlar diyorsun. Şantaj yaparlar. E bu oldu mu şimdi? Hani canından ileri sevecektin onun yolunu? Hani onu sünneti, eli sünnet misal veriyorum. Bu çok önemli bir misal. Korku yüzünden menfaatım azalır diye birileri beni sevmez diye şu böyle der, bu böyle der. Olur mu kardeşim? Resulullah'ın sünneti terk ediliyor. Hala bakıyorsun adam kader inkar ediyor. Resulullah'ın büyük sünnetini inkar ediyor. Hala Müslümanım diyen adamlar onu dinliyor. Bu adamlar Resulullah'ı sevseler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük meselesi olan kadere iman gibi ehl-i sünnetin amen türün bir esasını terk eden, reddeden adamların bunlar peşine giderler mi? Gitmezler. Gitmezler. Adam demiş bir yerde konferansa gitmiş. Köpek eti caizdir demiş. Vay anasını. Ya demişler sen ne diyorsun demişler ya adama. Adam ilahiyatçı. Avrupa'da bir toplantıya gitmiş. Köpek eti caizdir demiş. Adamın biri de hoca diye gelmiş oraya dinleme. Yahu demiş Nasır oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yedi? Ne han kulli dinap. Azu dişleri olan hayvanların hepsi yasaktır. Yenilmeleri haramdır. Hadis sahi. Adam hadisi kabul etmiyor ki. Kur'an'da köpek eti haram yazmıyor demiş. E, Kur'an'da haramların listesini yazacak. Bütün Kur'an bir o kadar haram hayvan adı geçecek orada. Haramdır. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne verirse alın buyurmuyor mu Kur'an? Adam da bakmış dayanamamış. Bizim orada köpeğe it derler demiş. Bu itin demiş sohbeti dinlenmez demiş. Bağırmış çıkmış gitmiş. It, ye, i̇t yenir mi demiş ya, İt yenir diyen itin demiş. Sohbeti dinlenmez demiş. Bunu da bana bir profesör anlat. Sempozyuma katıldım. Haberiniz oldu mu? Ha, dedikoduları çok seversiniz. <gülüyor> Şan Akşimen Hazretleri hakkında yaptı. Aziz Mahmud-u Vakfı yaptı. Osman Topaş Efendi Hazretleri'nin cemaati. Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatleri. Allah onlardan razı olsun. Hizmetlerini daim etsin. Bütün talebeleri baktım gelmişler orada hepsi ehl-i sünnet çocuklar cıvıl cıvıl. Allah yuvalarını bozmasın. Kıyamete kadar o ocakları ehl-i sünnet itikadiyle mücehez eylesin. Çok hayır sahipleri cömertçe veriyorlar. Kimseden bir şey de istemiyorlar. Artık babam bile çocukluğundan beri o ailenin hayırlarını anlatıyor. Babam çocukken. <gülüyor> babam çocukken düşün yani. Bütün dünyaya hayır hizmet yaptılar. Şimdi bu Şahin Akşifendi Hazretleri'nin şeyini yaparak da güzel bir merasim oldu. Bazı akademisyenler, profesörler ama ehli sünnet profesörler de var değil mi? Necdet Tosun hocamız mesela. Orada güzel bir konuşma yaptı. Tasavvuf üzerine. Diğer bazı bir Mustafa Kara Hoca Efendi var. Herhalde Bursalı mı o? <gülüyor> e, Bursa'dan. <gülüyor> dedi Bursa'dan geldim dedi. Tasavvufu güzel anlattı. Hislendi, duygulandı. Değil mi? Herkes benim gibi, taş gibi, kaya gibi, küçük gibi değil. Adamcağız bir konuşma yaptı, ağlamaklık oldu. E bir insan kendi konuştuğunu hissedecek yani. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Allah eli sünnet kapıları açık tutsun, daim eylesin. Amin. E bu çok önemli bir şey. Akademisyenlerin şah-ı etmesi, profesörlerin tasavvufu öğ öğütlemesi, Bunlar önemli şey. Cübbeli zaten hangi mağaradan çıkmış belli değil. İrtica Mürteci, Yobaz yani. Ama onlar deyince millet daha belki bir inanan olur. E onlar okulda talebe yetiştiriyor. Onların yetiştirdiği talebeler de hidayet üzere olur inşallah. E o tabi diğer yurtları da var çok. O yurtlarda da yetişen talebeler hep ehli sünnet oluyor. Hiç oradan bir tane pidat ehli çıkar mı? Çıkmaz. Çünkü ocak meselesi. Ocak. Ocak sağlam olunca orada yetişenler erişnet oluyor. Ama kaderi inkar eden adamın yurdunda kalanlar ekseriyetle bozuk çıkıyor. Amen tüsü bozuluyor. Çünkü bir insan hangi yurda talebe verecek, hangi hoca efendinin cemaatidir bunları bilecek öyle mi? Çoluk çocuk rastgele verilir mi? Verilmez. Onun için dikkat edelim. E Süleyman Efendi cemaati ehl-i sünnet midir? Ehl-i sünnettir. İtikadları el sünnetir, sünnettir, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin itikadına muvafıktır. Mektubatta ne varsa ona inanırlar. Görüş ayrılıkları olur mu aramızda? Olur. Görüş ayrılıkları başka bir şey. Fıkıh olur, fıkıh meselesi olur, teferruat olur bunlar. Ama İmam-ı Rabbani'nin beyan ettiği üzere el i sünnet akidesinde sağlamdırlar. Allah Teala onları da muhafaza eylesin. Dolayısıyla biz üst kimlik ehli sünnete bakacağız. Üst kimliğimiz nedir? Ehl-i Sünnet itikadında bulunanların diğer kusurlarını, küsurlarını görmekle meşgul olmayacağız. Şu anda harp açılmış, bütün dünyada Ehl-i Sünnet bitirilmeye çalışılıyor. Bütün harpler Ehl-i Sünnet üzerinde patlatılıyor, oynatıyor. bütün bombalar Ehl-i Sünnet'in başına yağıyor. Filistin'de de, Yemen'de de, Myanmar'da da, Gazze'de de, Irak'ta da, İran'da da, Suriye'de de. Türkiye'de bile az kalsın Ehl-i Sünnet'e neler edecekti? Şu FETÖ bir başarılı olsaydı sen gör bakalım bir tane Ehl-i Sünnet kuruluş kalacak mıydı? Allah belalarını defetti de bir nefes aldık yani. Onun için bundan sonra bir fırsat varken hizmet edelim, cemaat taasubu yapmayalım, şucu bucu yapmayalım. Ehl-i Sünnet itikadı olduktan sonra aramızdaki ihtilaflar kolay çözülebilir şeylerdir. Bunlar birbirine reddiye yapma sebepleri olmamalıdır. Bu şekil söylüyorum Allah Teala muvafık eylesin. Şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem sevmek dindir imandır. Canından ileri gitmedi. Şimdi Hazreti Ömer dedi şu anda canımdan sevgilisin. Peki Hazreti Ömer'e deseydi ki hadi yatır kes yat keseceğim seni. Yatar mıydı? Ha, o makama geldi ki o zaman on söyledi. Sana dese ki böyle yapacağım seni ne yaparsın? Ya Resulallah benim büyük abim var şimdi. Beni mi buldun dersin? Ne yaptı Hacı Bayramı Veli? Millet askerden kurtulmak için ona mürit oldu. Padişah ferman etti. Hacı Bayram'ın müritlerine askerlik yok. Herkes askerlikten sıvışmak için. Hacı Bayram'a müridim dedi. Orduda asker kalmadı. Hükümet devlet Osmanlı'da dediler ki ya kardeşim Hacı Bayram'ın herkes ne zaman mürid oldu ya? Asker alsak herkes elimizi tutsak Hacı Bayram müridiym çıkıyor. Ne yapacağız? Dediler efendi hazretleri biz kararımızdan dönmeyiz. Yani sana söz verdik devlet olarak. Fakat kaç tane müridiniz var bize tespit edip bildirir misiniz? O da ne yaptı? İşte bildiğiniz mesele çadır kurdu. Efendim bütün vadi doldu. Hayman adam oldu. Ankara Hayman adam ne? Vadit oldu doldu e dedi müritlerimden kim dedi benim müridimse gelsin keseceğim Hepsi başladılar. Şeyh efendi sapıttı <gülüyor> Şerata uymuyor. Terk edeceğiz. Felan, felan, felan. Ondan sonra bir kadın, bir erkek geldi. Yine de dağılmadılar, beklediler. Bu herhalde bize bir şey çekiyor, imtihan yapıyor falan falan. Halbuki önceden içeri koyun koymuş. Koyunu da kesti. Çadırın altından kan bir aktı mı? Dediler hakikaten kesti dediler. <gülüyor> Çıldırmış bu dediler. Hepsi daldı gittiler. O da yazdı. Padişahım dedi. Bir buçuk müridim var. Kadını da buçuk saymış. Hepsi saattekar dedi. Hepsini al askere. <gülüyor> Durum bu. Yani şimdi canımdan çok seviyorum. Sakal bırak. Hanıma sorayım. Ya sakal sünnet mi? Hatta vacip mi? Usturaya vurmamak vacip. Çünkü tıraşı harap. Ya sakal bırak dediğin adam hanıma sorayım der mi ya? Resulullah sana emrediyor. Resulullah gelse deseydi sen sakal bırak. Sen diyecektin hanıma sorayım ya. Hanım istemiyor diyor. Desene ki canım istemiyor. Hanım bahane. Hanımın istemediği ne işler yapıyorsun sen? Bana mı yutturacaksın? Ama işine gelmedi mi? Hanım razı değil. Efendi Hazretleri. Ravzan'ın kapısında, mescitte, canı çıkıyorduk ya! Sakalsızlara sakal bıraktırayım derken öbür ezan vakti gelecek. Camiden çıkamıyoruz. Camiden çıkamıyoruz. Mısırlıyı buluyor, tutuyor. Öbürünü buluyor, tutuyor. İzdiham, yollar, Mekke. Efendi beraber duruyorum ben de tabii. Tutuyor herkesi. O zaman çok ihvan yok, kişi yok. 81'de gittik, kimse yok. İki kişi, üç kişi gittik. Herkesi tutuyor, sakal bırak. Medine'ye geldi kapısına, dedi ki herkes bırak dediğin zaman İstanbul'da Bursa'da Diyorsunuz bana ki uzun yola gidince Hatça uzun yol derlerdi eskiden Dedi uzun yola gidince Peki şimdi geldim buraya bakalım ne diyeceksin dedi Adam dedi ki yahu ne diyeceğim dedi Hoca Efendi hanım çok bana sıkıntı veriyor Hanımın yüzünden bu hale geldim Falan derken Hanımlar ayrılmamış o zaman kapıdan girerkene Hanımı oradan dedi, yalan söyleme dedi. Hoca efendi bırak diyorum bırakmıyor dedi. <gülüyor> dedi daha burada rezil oldun dedi Ravza-i Mutahara'da dedi. Resulullah'ın huzurunda ı Kevser'de nasıl rezil olacaksın bakalım. Yani orada bile hanım onu rezil etti ya. Yani canından çok seviyorum iddiasıyla. Sünnetlere karşı bu direniş nedir? Kafirlerin bütün kimlikleri, kişilikleri, bütün ceketleri pantollarından kravatlarına Bütün alametleri üzerinde Başında evinde ocağındayken Kainat efendisin kaç sünneti var üzerinde Kardeşim ya Onun için Hassasiyet Sevgi ispat ister Sevgi davadır iddiadır delil ister Sevgi bedel ister Bu dini seviyorsan Resulullah seviyorsan sünnetini yaşayacağız arkadaşlar Yaşatacağız Akademiye uymuyorsa da, ortalığa uymuyorsa da, bürokrasiye uymuyorsa da, memuriyete uymuyorsa da, neye uymuyorsa uymuyor, bize uyuyor. Yapan yapıyor Mahmut Efendi Hazretleri, yaptı işte bunları, biz niye yapamıyoruz? O da insan, biz de insan kardeşim. İrade kullanacağız. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek için ne lazım? Tanımak lazım. Tanımadığını sevebilir misin? Neyi seveceksin, seviyorum seviyorum, papağan olursun ya, tanımıyorsun. Onun bu Mevlid kıraati kitabı, onun sevgisini, saygısını doğumundan tut vefatına kadar yazmış. Ama bunun metninin tercümesi ve şerhi ve izahı lazım. Bu Mevlid kıssası muciz hayat, bunu vazife verdim, bu ay bitene kadar bu kitap bitecek. Yani biter, hiç bitmeyecek bir şey yok, biraz maçlardan geri kalırsınız. Siz gerçi bir yandan seride, bir yandan okursunuz. Öyle de numaralarınız var. 700 küsür sayfa, 750, 60 sayfa. Bu kitapta da çok fazla kıssalar var. Efendimiz ve sevme, tanımak için kısaca ve özetle bu yeter. Çünkü doğumundan vefatına kadar bütün süreçlere temas etmiş kısaca. Bu kadar özetle kısaca bir kitap bulamazsınız. Ben siyeri yazırım şimdi. On cilt siyer de yazabilir elimde o kadar kaynağım var on binlerce kitabım var kaynaklarım çok Arapça ama insanlar okumuyor artık on ciddi, yirmi ciddi kitap bu kitabı böyle metnin tercümesi ve şerî hizayla beraber yaptık ki inşallah Allah Teala Habibini tanımaya sevmeye, gerçekten sevmeye ve onun dünyada himmetine, ahirette şefaatine erişmeye vesile eyler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracı yaparak hayırlı murada erişmek için Muhammed el-Bekri el-Mısri hazretleri buyuruyor ki Bir insan gecenin sonunda Kalkarsa teheccüd namazına yani şimdi imsak altı buçuğa mı gitti? Oho altıda kalksan teheccüd oluyor ya Nerede gülüm böyle bir şey? Avrupa'ya döndük biz de Avrupa'da öyle oluyordu Sekizde sabah namazı kılıyorduk biz orada Türkiye'de hiç olmuyordu. Saatler geri alınmadı ya. Yani gece aynı gece de <gülüyor> bize öyle oldu hesap. Şimdi 6'da bile kaksan oluyor, Altıda. teheccüt oluyor. Gece nakrinde elden geldiği kadar salavat-ı okusa, özellikle perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece okusa bu beyitler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e maarsel ve yursulu min rahmetin ve Sayfa 668. Geliyorsun 669'da kırmızı mürekkeple yazdı kırmızı şeyle, hat ile. Bu kırmızıya geldiğin zaman 72 kere tekrarlıyorsun. Acil bir izah bile diyeştik işte Derdim olan şu sıkıntımı gid çabucak gider. Şu şikayetlendiğim sıkıntıyı çabucak gider. Hangi derdin, sıkıntın varsa seni üzen bir şey. Bu beyitleri okursan, bu beyitlere geldiğin zaman kırmızı çizgili yer 669'da 72 kere tekrar ettiğin zaman Evliyaullah şahit olmuşlar diyorlar ki muradı neyse hasıl oluyor. Resulullah devreye giriyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu beyitlerde ne var? Resulullah'a vesile edinmek var, aracı edinmek var. Allah Teala en çok kimi sever? Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem'i sever. Onda kim aracı yaparsa Adem babamız bile kimin ümmetine bağışlandı? Muhammed'in ümmetine beni bağışladı sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için biz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yaparak öyle bir beytler ki manaları var. 671, 72, 73'te Türkçesi var. Ama Arapçası okunsa bi diye işte ki, ne olur şikayetlendiğim şu sıkıntımın gitmesi için acele devreye gir. Ya Resulallah acele devreye gir. Ama biraz Baştan biraz ne okuyacaksın? Salavat Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammeden aleyhi ve sellem Veya Rabıta yap Resulullah Efendimiz'in yeşil kubbesini düşün Muvacihede ziyaret ettiğini düşün Gidemediysen de görüntüler var oradan düşün Onun huzurundayım düşün As salatu ve Aleyke ya Resulallah As salatu ve Aleyke ya Habiballah Yüz kere, 200 yüz kere, üç kere salavat Başında salavat, peşinde salavat Arada da bu beyleri okursan kesinlikle o derdin neyse acele Rasulullah devreye girecek sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da size bu mübarek kitap bu ay içinde bitecek inşallah ve böylece dersimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak olacak. Her sene bunu okumak lazım. Çünkü insan kafasında kalmıyor ki hiç olmazsa bir iki bir şey kafana kalsa bir Müslüman'a anlatırsın. Yani her dakika kitabı açamazsın ki milletin içinde. E biraz kafana kalması için her sene Mevlid ayında bir siyer niyetine Muciz hayatını okumak lazım. Allah Teala Habibine bağışlasın. Bu iki eser de sizlere arz ediliyor. Bu mübarek ay vesilesiyle Allah Teala okuyup anlamak ve hafızamızda kalıp unutmamak nasip eylesin. Hayatımızda ve mematımızda ve kabrimizde, mahşerimizde, sıratımızda, mizanımızda. Her yerde kainatın efendisini bizlere şefahçı eylesin. Elimizden tutmasını nasip eylesin. Şefaatinden mahrum edecek inançlardan, huylardan, amellerden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Kur'an-ı Kerim'deki tüm duaların birinci cildi size arz edildi. Ama buraya belki yeni gelmiş olabilir. Bundan merak edenler oluyor, soruyor. Kur'an-ı Kerim'deki tüm dualar ikinci cilde hazırlıyorum. Bitti de firist yapacağım. Birinci cildi bir an evvel bakabilirsiniz. Allah'ımızın öğrettiği dualarla Allah'ımıza yalvarırsak, bütün peygamberlerin dualarla yalvarırsak, bir de zaten ikinci cildi beklemeye lüzum yok. Orada izah geliyor. Sağ taraftan, kapağı sağdan açıyor. Arapça nasıl? Sağdan sola. Sağdan açtığın zaman başlıyorsun besmelesiyle. Kur'an'daki bütün dualar sekiz sayfa. Kur'an'daki bütün dualar sekiz falan var işte. Yani üç on bir arası arası. Bunu okuyorsun. Ondan sonra da duaların hatim duası var, o da bir iki sayfa. Böylece şu kitabın başındaki duaları okuyan adam, bir mübarek gecede, bir mübarek saatte, bir cuma gecesinde, bir kabul saatinde, Allah'ımızın Kur'an'da bütün peygamberlerin dualarından öğrettiklerini hepsini yapmış olur. E bu kadar kolay etti Mevla. Allah bunu düşündürdü bize. Baktım kitaplarda, Arapçalarda bile yok bu şekil. Mevla düşündürdü bunu bize. Allah Teala amel etmeye de muvaffak eylesin. Amin. 31 Aralık'ta insanları toplayalım. Bir kişinin hidayetine vesile olalım. İyiye emredelim, kötülükten nehy edelim. Hayra davet edelim, hakka çağıralım. İnsanların Noel merasimlerine katılmaması için bir kişi bir kişidir. Herkesi burada toplayalım inşallah. Böylece Allah'ım gelenlere hidayet halka eylesin. Sizleri de davetçi eylesin davetlerinizi tesirli eylesin Allah'ım sözünüzü dinlenir eylesin, çoluk çocuğunuzun çevrenizin hidayatına vesile eylesin amin Sübhane Rabbil Ali'l-Alel-Vehab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Vesselamu Aleyhi Seyyidil Mursali Muhammedin ve Aleyhi Sahibi Ecmu'un Allahümme nâ selüke el-Cenne ve ne'ûzübike minen nâr Allahümme nâ selüke rıdâke el-Cenne ve ne'ûzübike misekatüke ve nâr Allahümme nâ selüke el-Cenne ve mâ qarrab eyleyâ min kavlin ev-hamel ve neûzübüke minennâre ve mâ qarrab eyleyhâ min qavlin ev amel. Allahümme inâ se'elüke min hayrı mâ se'eleke min nebiyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve neûzübüke min şerime sa'adeke min nebiyüke Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve Ve lâ hevle ve lâ kuvvete illâ billâhil alî yil-azîm. Amin. Ya erhamer râhimîn, ya ya Şümbarek saatte bizleri affeyle, mağfiret eyli. Meclisimiz dağılmadan cümlemizi Habibinin şefaatine nahil eyle, sevgisine ya Rabbi. Ölmeden onu canımızdan çok sevecek makama eriştir ya Rabbi. İmanımızı kemale erdirmeden noksan vaziyette canımızı alma ya Rabbi. Bu ayı da onu tanımaya, ondan bahsetmeye, onu sevmeye, sevgimizi ziyadeleştirmeye vesileyle ya Rabbi. Mevlüt gecesinde de cemiyetimizi mübarek eyle. Ya Rabbi sen Fazl-ı Kerem'inle, askerimize, polisimize yardımlar eyle, nusretler eyle, zaferlerinle teyit eyle, şehitlerimize rahmet eyle, rahmetelli aleminin mübarek Mevlüt ayı hürmetine cümlemize rahmetinle muamele ile. Ya Rabbi ya Rabbi okuyanlara keskin zekalar, faydalı ilimler, isyan ilim, zihinlerini aç unutmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi hafızlık yapanlara bir an evvel bitirmelerin nasip eyle, unutmalarından muhafaza eyle, medreselerde okuyanlar tam ehl-i sünnet âlimi eyle alim amil am muhlis, muhlis makamlarına isale ile ya rabbal ve ya hayrul nasirin amin, amin. Sallallahu ala ala ve sallallahu teala ala seyidina ümvelana Muhammedin ve alih ve sahabe sallam teslimen kesira elhamdülillahi rabbil alamin dergi tabii bir daha geldiğinde bir vakit geçmesin bu derginin sonunda hiçbir zaman yazmadığımız kainatın efendisinden himmet istemek salavatlarını yazdım ahmet rüfa hazretlerinin manalarını görseniz aklınız şaşar Resulullah Efendimiz'e bir övgüler, bir övgüler, bir övgüler, salavat, salavat, salavat, salavat, himmet eyle, tut elimizden ya Resulullah, medet eyle diye çok önemli istigaseler var. Bizim tasavvuhumuzun önemli kaidelerindendir. Bu salavat ile meşgul olun. Bu ilk yazıldı. Derginin en sonunda hemen hemen bayağı bir sayfeler var. O sayfelerden istifade edersiniz. İnşallah rahman. 88'de başlamış da, Arapçası 96'ya kadar yani e, 7 sayfa hem şefaati kesinleşiyor hem hangi hastalık varsa o hastalık en ağır hastalık olsa Resulullah imdad ediyor, aracı oluyor, şifa buluyor. Bu salavatlar çok önemlidir. İlk yazıldı Mevlüt ayı münasebetiyle Rabbim Kainat'ın Efendisi'nin, himmetlerinden şefaatlerinden medetlerinden himmetlerinden şifalarından cümlemizi azami derecede müstefide eylesin amin. feyizlere kark eylesin amin. bütün belalardan bizi onun hürmetine kala eylesin amin, amin. allahum salli ala sayyidina muhammed salaten tunjiina <gülüyor> bi ammi'i le'hali vel afat ve taghzi lena bi ammi'i hajat tutahiruna bi ammi'i es ve terf'una bi'a ala derecat تبلغنا بأقصى في الحياه وبعد الممات الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله, ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم ونعم النصير غفرانك ربنا المصير صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين الفاتحة